Oh yeah. chicaste Kainat Bugün 4 Mart Salı Yıl 2014 Ay 3 Gün 63 Kasım 117 1435 hicri Cemaziyevel 3 1429 Rumi Şubat 19 Fırtına Soğuk Günün Tarihi 821 yıl önce bugün 4 Mart 1193'te Selahaddin Eyyubi ölmüştü. Yaptığı savaşlarla Suriye ve Filistinli Haçlıların elinden kurtarmış, Kudüs'ü almıştır. Adı doğuda olduğu kadar batıda da hürmet ve takdir alınmaktadır. 89 yıl önce bugün 4 Mart 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Takrir-i takrir Sükun Kanunu yani Asayiş Yerleştirme Yasası kabul edildi. Kanun 4 Mart 1929'a kadar yürürlükte kaldı. Büyük Saatle Marif Takvimi gone dead cried the men who were there and she passed up the dock on the wide Delaware Then the ship ran aground and the oil got away and they did not report the big spill on that day and its oil oil yeah drifting to the sea oil, oil, don't buy it at the station, you can have it now for free, just come on down to the shoreline where the water used to be. It was hundreds of thousands of gallons galore, stretching 32 miles down the Delaware shore. There were geese in the marshes, out looking for food. They got stuck where they stood in the oncoming crude, and its oil, oil, drifting to the sea. Oil, oh oil, don't buy it at the station. You can have it now for free. Just come on down to the shoreline Where the water used to be In the well-charted waters Of the Nantucket Shoals Was a ship run aground Full of oil, we were told In a week's worth of rough winter Weather and waves The boat started cracking And it could not be saved It was 7.6 million gallons this time Consider the danger Think of the crime As it poured out a slick Stretching into the tide For over 100 miles Yes, it came deep It came wide It's oil Oil Pouring in the sea station you can have it now for free just come on down to the shoreline where the water used to be there's talk of some writing found in the ship's log saying one of the helmsman's unfit for his job and the ship's gyro compass was six degrees shy their charts were outdated they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 a great many more, got registered in through librarian doors, inspections are quick, regulations are few, just sign on the line and go find your crew, and it's oil, it's oil. Just come on down to the shoreline Where the water used to be One of these ships Was the Olympic Games The Argo Merchant Was the other one's name If things don't get better Well, they'll, they'll probably get worse If you can't drink the oil Oh, you might die of thirst Cause it's oil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 Herkes, Açık Radio 94.9 Açık Radio ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikinci Açık Gazetesi Ömer Madracan Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Oil adlı parçayla başladı. Gulf Oil Spill asıl adı Körfez bölgesindeki Meksika Körfezindeki petrol dökünmesi onun şarkısıydı Steve Forbert'tan dinledik ama konumuz petrol. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık 4 Mart, Suudi Mucizesi 1938 yılında büyük haber patladı. Standard Oil Company, uçsuz bucaksız Suudi Arabistan çöllerinin altında bir petrol denizi keşfetmişti. Günümüzde burası en meşhur ve insan haklarına en çok tecavüz eden teröristleri üreten ülke. Ancak korku saçmak ya da bomba yağdırmak için... Hiç durmadan Arap tehlikesinden bahseden batılı güçler, 5000 bin prensli bu krallıkla son derece iyi anlaşırlar. Sakın bu biraz da en çok petrol satıp en çok silah satın alan ülke oldukları için olmasın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Tarihte bugün neler olduğuna Galeano'nun ardında bir göz atacak olursak 1493'te bugün Gezgin Christophe Kolomb ya da Christophe Kolon Ninia adlı gemisiyle Amerika'ya ulaşmış. Gerisi söylendiği gibi tarih. E, tarihin en büyük soykırımına da gitti olay. Gelmiş geçmiş. Böyle bir keşif oldu. 1925'te hükümete olağanüstü etkiler veren Takrir-i Sükûn Kanunu da kabul edildiğini söylemiştik. 1994'te de dokunulmazlıkları kaldırılan Dep Milletvekilleri Demokrat Parti, Demokratik Parti, e, Leyla Zana, Sırrı Sakık, Ahmet Türk, Selim Sadak ve Bağımsız Milletvekili Mahmut Alınak gözaltına alındı. Hasan Mezarcı ve Depşırnak Milletvekili Selim Sadak serbest bırakıldı. Tarihte bugün de böyle işte. Tarihte bugünden sonra bugünde bugüne bakalım. Genel bir gözden geçirecek olursak neler var? Gerginlik devam ediyor. Hem ülke içerisindeki gerginlik hem de dünya üzerindeki gerginlik artarak devam ediyor diyebiliriz belki de. Evet, gerçeklikle de bağlantımız giderek koptuğu gibi bir durum var. Hem Türkiye'de hem de dünyada gerçeklikle ilişkisi kesilmiş kesilmekte olan insanlardan bahsediliyor hem Türkiye'de hem dünyada bol bol montaj, dublaj, şantaj, sabotaj var. Öyle evet, değil mi? Evet evet ama bu gerçeklikten kopuş Dekupaj Bu gerçeklikten kopuş durumu herhangi bir sürüel bir görüntü olarak yüzünüzün önünde belirmesin? Bunu getireceği şey gayet net bir şekilde görülüyor ki hem Türkiye'de hem de Türkiye'nin hemen yukarısında Ukrayna'dan kan, savaş ve e, çalışma hali. Evet aynen öyle. Büyük bir Çalkantı halinde devam ediyor. Şimdi şeylere kısaca bakalım. Ukrayna'da yükselen bir tansiyondan var. Rusya belli bölümlerini de Ukrayna'nın Kırım'ın belli bölümlerini de ele geçirmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı birbirlerine meydan okuma durumları halindeler. Telefon evet. konuşmaları yapılıyor bol bol. Angela Merkel de Putin'le konuştuktan sonra. Bu adamın gerçeklikle ilişkisi kopmuş diye açıklama yapmış. Yani şöyle düşünün sanki Putin geldi Ukrayna'nın Kırım bölgesinin üzerine benzini döktü. Elinde de ateş var yaklaşmayı dokunanı yakarım şeklinde tehditler savuruyor. En son Kırım'ın birçok şehir bölgesinde yerleşim bölgesinde Rus askerleri dolaşıyordu. Yani benim gördüğüm videolarda Rus askerleri var ama ellerinde silah yok. Herhangi bir çatışma hali oldukları zaman silahları erişemeyecekleri gibi bir durum da yok. Böyle bir durum var. Bir yandan da savaş uçakları, da özür dilerim savaş gemileri Marmara Boğazı'ndan geçip, Marmara'dan geçip e, Kar evet, Karadeniz'e doğru geçmeye başlamışlar, gitmeye başlamışlar. Evet, kim bunu e, tahrik ediyor belli değil. Rusya'nın rolü, Birleşmiş, Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü bu bölgesel krizde bilinmez. Kimin daha fazla rolü olduğu fakat Avrupa'nın en büyük krizi 21. yüzyılda diye de açıklama yapmış. Britanya'nın evet. Dışişleri Bakanı William Hague o şekilde anlatmış. Ortadaki tahrik durumları tartışılabilir ama bir işgalden bahsediyoruz. Rusya'nın bir ülkeyi işgal etmesinden bahsediyoruz. Evet, Rusya'dan bir talep geldiği de belirtiliyor. Ukrayna'nın Kırım. Kuvvetlerinin teslim olmasını istedi diye ultimatum Rusya'dan Ukrayna'ya teslim olmaları için salı sabah yani bu sabah Türkiye saatiyle 5'e kadar süre verdiği duyurulmuştu. Interfax tarafından ama e, bu haber daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından e, yalanlandı. Evet Rusya'nın Karadeniz filosu komutanı Alexander Vitko tarafından verilmişti bu karar. Ukraynalı yetkililere göre ama yalanlanmış. Hı, o zaman Rusya da tek başına hareket eden bir ülke değil. Çeşitli kuvvet ayrılıkları varmış demek ki. Evet. Sıvastopol'daki BBC muhabiri Mark Lohan da Kırım'ın fiili olarak Rus ordusunun kontrolünde olduğunu söylemiş zaten. Aktarmış. Lavrov'da. Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'da The... The... The... The... Rusya'nın Aşırı milliyetçi tehditlere karşı insan haklarını savunduğunu söylemiş. Biraz karışık kavramlar. Askerlerin, ülkelerin çıkarlarını ve vatandaşlarını korumak için Ukrayna'daki siyasi durum normalleşene kadar ülkede kalacağını da açıklamıştı Rusya son olarak. Geçen hafta Viktor Yanukovic devrilmişti Cumhurbaşkanı. Ukrayna'ya asker sevgi içinde. Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yetki vermişti. Rusların çıkarlarını ve Rusça konuşan nüfusun haklarını tehdit ediyor aşırı milliyetçiler demişti. G7'den kınama geldi. Ukrayna ordusundan seferberlik geldi. Rus savaş gemileri boğazı geçti. Bu Montre Antlaşması'na, Uluslararası Montre Antlaşması'na uygun mu? Uygun mu? O e, konuda bir bilgim yok benim açıkçası. Olmaması lazım. Olmaması lazım. Ama geçmişler. Arkasından da Amerikan gemileri geliyormuş. Onlar da geçecek mi? Muhtemelen. Yani ben en son kontrol ettiğimde geçmemişlerdi. Bugün içerisinde belli olur. Ama hazır çıkar demişken şundan da bahsedebiliriz. Bu Rus ordusu Kırmaya girince dünya piyasaları da sallanmış. Borsalar yüzde üçün üzerinde düşmüş. Ve en arkayıp kayıpta %13 ile Moskova borsasında yaşanmış. Rus rublesi dolara karşı en büyük kaybını yaşamış. Türkiye'de de dolar 2.23'ün üzerine çıkmış. Aynı zamanda bir doğal gaz telaşı da varmış. Gerilim, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim gaz savaşında başlattığından bahsediliyor Taraf gazetesinde. Rusya, Ukrayna'nın 2 milyar borcu olduğunu belirtip gazı kesebileceğini açıklamıştı ve Avrupa ve Türkiye'ye giden doğal gaz boru hatları da Ukrayna'dan geçtiği için tüm Avrupa bildiğinde de bir gaz telaşı varmış. Gazımız gelmeyecek diye. Evet. Gaz kesme durumları var. Bugün bir saatlik bir süre olduğu için tam bir özet yapamayacağız aslında. Özetimiz de zaten böyle Ukrayna krizi ki Ahmet İnsel'le de onu konuşma fırsatı bulabileceğiz biraz daha. Avrupa Birliği'nden kınama gelmiş. Ukrayna zirvesi yapılmış. Avrupa Birliği'nde devlet ve hükümet başkanları seviyesinde zirve düzenlenmesine karar verilmiş ve bir kınamaya yayınlanmış. G7'den de seni G7 ülkeleri aslında G8 değil mi o? Rusya'nın da beraber. Rusya hariç G8 oluyor evet. Rusya hariç G8 ülkeleri Haziranda Soçi'de yapılması planlanan. Soçi bu işler için vardı zaten. Önce Olimpiyat sonra G8 zirvesi sonra başka zirveler G8 zirvesinin hazırlıklarını askıya almış G8 ülkeleri. G8 eksi Rusya diye biliriz. E, ayrıca da G7 Oldu şimdi tabi. Sekizden bir çıktı. Kaç kaldı? Yedi. Yedi maliye bakanları Ukrayna'ya üçlü maliye destek sağlama sözü de vermişler. Vadinde bulunmuşlar. Ukrayna ordusundan seferberlik <gülüyor> haberleri geliyor. Merkel'de dediğim gibi hürriyetin haberi bu. Ee, Almanya Şansölyesi Başbakanı Angela Merkel Vladimir Putin'le telefon konuşması yapmış. Sonradan da Barack Obama'yı telefonla aramış. Bunlar dinlenen telefonlar mı, dinlenmeyen telefonlar mı? Merke'nin telefonu her halükarda dinleniyordu. Yaklaşık iki ay önce. NSX skandalı patlamadan önce. Ee, ama artık dinleniyor mu, dinlenmiyor mu? O konuda bir bilgim yok açıkçası. Zor yerden sordunuz. Büyük birader her yerde dinliyor. Ama bize yapılan açıklamalara göre telefonla aramış. Putin'in gerçeklerle bağlantısı kopmuş durumda demiş. Ama bunu zaten Obama'nın kendisinin bilmemesine imkan yok. Çünkü kendisi o gayet idmanlı vücudunu gösteren fotoğraflarda da görüldüğü gibi bir, bir, bir buçuk saat konuştuğuna göre anlamıştır herhalde. Aklı başında mı değil mi? gerçekten evet. Bu kognitif sonunsa giriyor. Bunu da bugün... Güven güzel ile konuşacağız. Merkezin bu gerçeklikten kopmuş iddiasıyla suçladığı dünya liderlerine ekleyebilecek birçok lider olduğunu unutmamak gerekiyor galiba. O kadar evet. uzaklara da bakmayalım. Putin'i gerçek dünyayla bağlantısı kopmuş bir kişi olarak gördüm. O bambaşka dünyalarda demiş. Bunu aktarıyorlar bize. Ama bunu aktaran gene Almanya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Propaganda mekanizması, halkla ilişkiler büroları yoksa şeyden Putin'in dinleme cihazlarından ya da ne bileyim, ben cemaatin ya da başka MIT'in jandarmanın dinleme araçlarından gelen bir haber değil bu şimdi açıkçası. Bu arada çok iyi haber var. Çankaya Köşkü'nde de acil zirve yapılmış. Hangi tarafta olacağız diye mi? Ben onu merak ediyorum. Yok, çözmek için sordunlar. Çözmek için mi? Hı hı. hı. bakın Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu 1 saat 45 dakika konuşmuşlar Abdullah Gül'ün daveti üzerine mi meseleyi? Başbakan gelmemiş mi? Bilmiyorum da eğer başarabilirlerse aylar boyunca ilk defa çözülebilecek bir problem olarak Ukrayna'dan bahsedebiliriz önümüzdeki programlarda. Türkiye'nin çözdüğü problem, problem olarak. Ama şey de yalnız değil. Özür dilerim sözünüzü kestim direkt ama e, Rusya'da yalnız değil. Rusya'da mesela Çin'le konuşmuş Sergey Lavrov. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptıkları telefon görüşmesinin ardından Ukrayna konusunda bakış açılarının aynı olduklarını altını çizmişler. Zaman... Aynı zamanda yanına Nazarbayev almış Putin Kazakistan Cumhurbaşkanını. Hemen bir telefon etmiş Rus, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'ya ki Belarus'ta da biliyoruz insan hakları ihlallerinin ne kadar yüksek olduğunu ki şeyden de Kazakistan'dan Avrupa'daki da bahsetmeye gerekiyor. En yok. berbat sicili olan Avrupa'daki bir numaralı kötü sicilli Evet. Alexander Lukashenko'nun evet. Belaruslu evet, Bela Yani Rusuz. ilk beşe girebilecek ülkelerden bir tanesi de bu konuda Kazakistan. Kazakistan e, Cumhurbaşkanı Nur Sultan e, Nazarbayev ile beraber Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Putin. Onlar Şangay beşlisi değil mi? İşte. E, tamam. yavaş hmm. yavaş saflar belirleniyor ben şimdi Türkiye'yi merak ediyorum Türkiye nerede olacak üyesi olduğu NATO ve e, üyelik yolunda olduğu Avrupa Birliği'nin yanında mı yer alacak bu kriz konusunda yoksa e, üyesi olmak istediği ve yolunda olduğunu düşündüğü e, Şangay Beşisi konusunda mı Şangay Beşisi grubunda mı yer alacak ya da tarafsız mı gene önemli olan Türklerin çıkarları. ama öyle olmuyor Almanlar yenildiği zaman biz de yeniliyoruz tarihten hatırlarsınız kadar kolay mı bu işte. Tarih, tarih kitapları o. biz yenilmiş sayılıyoruz. Bir kere yenilmiyoruz. Sen doğru okumamışsın tarih kitapları. Hocanın adı neydi? Bakayım. Tarih hocanın. Tahir Karaca. Kendisine buradan da günaydın diyelim. Diyelim. Ama o iyi öğretmiştir de sen öğrenemezsin. Hem de nasıl öğretti. Tahmin bile edemezsiniz. İstanbul'un göbeğinde evet. böyle bir eğitim görülmemiştir. Özür dilerim. <gülüyor> yani Evet. Rusya ve Çin'de demek ki gerçekliklerden bağlantılarını koparmayıp anlaşmaya varmışlar. Evet. Yani saflar belirleniyor diyebiliriz. Evet. Guardian'dan da 3 senaryo varmış. Onu da verelim. Hemen olası 3 senaryo. Birincisi Gürcistan senaryosu. Ian Trainer yazıyor. Gazetenin Avrupa editörü. Rusya 2008'de Gürcistan'a yaptığı gibi hızla sahada askeri üstünlük sağlıyor. Kırım'ın statüsü için pazarlık masasına eli güçlü oturuyor. Zaten aslında hemen hemen gerçekleşmiş durumda diyor Guardian. Fakat Rusya'nın gözü Kırım'ın ötesinde de olabilir. Sıcak denizlere çıkmak. <gülüyor> Yok, Halen bunu, mi? bunu ben uydurdum. Halen mi? İkinci senaryo Yugoslavya senaryosu. Rusya'nın Kırılma ilaveyeten Ukrayna'nın doğusuna da asker çıkarması ülkenin kuzeybatı ve güneydoğu diye bölünmesini gündeme getirebilir. Bu durumda bir Katolik çoğunluk Ukraynaca konuşuyor ve Rusça konuşan Ortodoks azınlık arasında artık bir iç savaş kaçınılmaz oluyor. İki bacakta Kore gibi olacak yani. Dini etnik evet. Ama kuzey-güney diye değil. Doğu batı diye. Kuzeybatı-güneydoğu diye. Çok uzunmuş olmaz o. Bir de diplomatik senaryo evet, var. Evet buyurun. Bu durumda genel tavrı Avrupa Birliği'nin ekonomik yaptırım ve ulaşım kısıtlamaları uygulamak. Ama Amerika'da Rusya zaten ekonomik tecrit uygulamasını göz önüne almış. Değerlendirme halinde. Bunu BBC'den bakıyorum ben şimdi. Fakat senin de biraz önce dikkate aldığın gibi Gazprom var. Rus şirketi. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Avrupa'nın baş enerji tedarikçisi. Allah'tan bir şeye doğru gidiyoruz. Kış geçiyor. Evet. Ama yani başka iyi, ha yani iyi haberler de var Avrupa için. Bu senaryonun devreye girmesi halinde Birleşmiş Milletler temsilcileri ne diplomasi yürütecekler? Mekik. Git gel git gel git gel git yani. Ve Yeni Ukrayna'da bir çeşit İsviçre modeli, İsviçre çakısı gibi bir model oluşturacaklar. Yani çok çeşitli böyle şeyler çıkıyor. Tirbuşon, silah, kaşık, hı hı hı. çatal. İsviçre ordusunda kullanılan hı hı. malzemeden bahsediyoruz Swiss Army Knife. Evet. evet. Rusya ise federal veya konfederal sistem içinde etkinliğini sürdürme arayışında olacak. Evet. Ya ben üçüncü seçenek... Oldun? Üçüncü seçenekten daha böyle sıcak bakıyorum. Belki de en olabilirliği odur. Kan dökülmeden bir şekilde çözülmesi bir durumun. Ama bir yandan da Ahmet İnsel'le de konuşuruz bu durumu. Yani bu ambargonun yapılması, Rusya'nın gazı kısması gibi bir durum karşısında dengelerde değişebilir ama şöyle bir durum da var. Mesela Kıbrıs'ta kapsamlı barış için Kuzey Kıbrıs'taki Türk yönetimi ile Rum yönetimi arasında... ...oldukça sıcak ilişkiler yaşanıyor bugünlerde. Mesela Rum yönetimi lideri Nikos Anastayides... ...ada açıklarında buna... <gülüyor> Evet. E, ada açıklarında bulunan doğalgazın Kıbrıs sorununun çözümünü bugüne kadar hiç olmadığı kadar gerekli hale getirdiğinden söyledi. Merke Ahmet İnsel de konuşuruz bu durumu. Kıbrıs'tan çıkan gaz Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığını bir şekilde e, etkiler mi etkilemez mi? Etkilerse ne gibi politik dengeler değişir? Ondan da bahs bahsedebiliriz belki. Evet. Büyüklerimiz her şeyden daha iyi bilir. Peki devam edelim şimdi. Bunu geçtik. Arkasından e, dün... E, en önemli haber şeydi yaklaşık 400 öğrenci aktivist tam sayısında vereceksek 398 genç insan Beyaz Ev'in önünde tutuklandılar. Excel Petrograd'ın protesto etmek için izin vermesin diye Başkan Obama. Bu Keystone olayı sırasındaki tek en büyük tutuklama olayı tarihe böyle destan gibi geçti. 1200 kadar öğrenci Pennsylvania e, Avenue'ya gelmişler. Büyük bir oturma grevi ve bir de e, petrol dökülmesi şeyi yaptılar. Gösterisi evet. kumaşla. Ondan sonra da açıkça mesajlarını da ortaya koydular. Başkan, gerçek iklim değişikliği konusunda eyleme geçmezse insanlar geçecek. Halkın gücü geçecek diye çok önemliydi aslında. Ve yani bütün gün boyunca ileri diyebileceğim medyada da fotoğrafları vardı. Çok ilginçti aslında. Böyle bir ee, durum var. Evet. Hazır öğrenci şu demişken şu da havada pardon karbondioksit e, parçacık miktarının da 398 ppm olduğunu da söyleyelim tam bir ilginç bir tesadüf oldu. Hmm. Evet. Ee, hazır öğrenci demişken Türkiye'deki öğrencilere de ilgilendirecek bir durum var. AB bakanlığındaki usulsüz fon kullanımı için başlayan soruşturma Avrupa Birliği'ni başlattığı soruşturmada 70 bin Erasmus öğrencisinin etkileneceğinden bahsediliyor. Yani Avrupa Birliği bursları kesebilirmiş. AB tarafından Bakan Egemen Barış dönemi için başlatılan inceleme yeni bakan Çavuşoğlu tarafından kabul edilmiş. İddialar doğru çıkarsa Erasmus adlı öğrenci değişim bursuyla Avrupa'da okuyan 70 bin öğrencinin eğitim hayatı tehlikeye girecekmiş. Muhtemelen artık onların etkileri tehlikeye girmez fakat ondan sonra gidecek olanların evet. böyle bir şansı kalmayabilir. Böyle bir durumdan bahsediliyor Türkiye'deki öğrencilerle kaderiyle alakalı ve Brüksel'de Ankara'yı soruşturuyormuş soruşturmada bilmiyormuş evet, dün haberi verdikti. hatta çok önemli bir açıklama da var hazır ondan bahsetmişken Avrupa Birliği'nden Türkiye'de hukuk devletinin sona erdiğine dair de bir açıklama geldi fevkalade büyük önem taşıyor bu da doğrusunu istersen evet. yani Erdoğan bir yandan çok sert sözler söylemeye kendi çapında işte Savaşını yürütüyor bir yandan. Bir yandan da Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Ria oomen Rautjen, Türkiye'de yargının bağımsızlığının artık söz konusu olmadığını söylemiş. Bağımsız yargı yoktur demiş. Türkiye'de artık emirler kimin tarafından veriliyor demiş. Adalet Bakanı tarafından veriliyor demiş ilerleme raporunun onaylanmasının ardından açıklama yapmış Avrupa parlamentosunda Türkiye ilerleme raporunun. Türkiye'yi buna son vermeye çağırıyoruz. Çünkü Kopenhag kriterlerine göre bağımsız ve tarafsız bir yargı olmalı. Erkler ayrımı tüm Avrupa ülkelerinde bizim için bağlayıcı olan en önemli araçtır demiş. Ve önemli bir açıklama bu aslında. Brüksel muhabirinden veriyoruz. Cihan Haber Ajansı'nın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 Lars von Trier'in filmine yasak gelmiş. 14 Mart'ta ilk bölümü vizyona gelmesi planlanacaktı. Planlanıyordu. Gene evet. tape'ler var. Belki onlardan da bahsedebiliriz. Üç tape var. Hürriyet gazetesinin internet sitesinde benim gördüğüm bunlardan bir tanesi Başbakan Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi öncesinde geçtiği öne sürülen konuşmada Mehmet Ali Aydınlar'a destek ifadelerini geçtiği tape. İkinci tape Fatih Sarıcı'nın Bilel Erdoğan'ı iş adamı Ali Kibar'ın ve 1 milyon dolar 1 milyon yatıracağını ve paranın zekat olmadığını söylediği konuşma var. Üçüncü tape'de ise Başbakan Erdoğan Bilel Erdoğan'ı olduğu öne sürülen kişilerin konuşma kaydında iş adamı Sıtkayan'dan 10 milyon, 10 milyon dolar geleceği sözlerine yer veriliyormuş. İddia tabi bunların hepsi. Böyle bir durum var. Bunlardan da gelen, bu kişilerden gelen de açıklamalar var. Bir tane daha var. Sosyal medyada yayınlanan yeni ses, kaydın, bir yeni ses kaydında da Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e Aydın Doğan Aleyhine Doğan grubunun patronu Aydın Doğan Aleyhine Sermaye piyasası kurulu kanuna muhalefet suçundan açılan davanın duruşmasını anımsatarak takipçisi olmasını istiyormuş bera çıkınca tekrar Ergin'i aramış dava nasıl beraatle sonuçlanır ya demiş davanın hakiminin alevi olduğunu belirtmiş Ergin de münferit bir hakim geleceğini buna adamıştır münferit bir hakim geleceğini buna adamıştır olumsuz birisi olduğunu söylediler dedi iddia ediyor. nereden Ergin, öğrenmiş nasıl ilgilendiriyor bu onu ayrı mesele de facebookuna mı bakmış Erdoğan'ın dosyanın gideceği yargıta ceza kuruluyla ilgili soruları üzerine erginde ceza kurullarının yapısını kendilerinin değiştirdiğini hatırlatıyormuş ya yani inanılmaz mı Evet skandal müdahale diye Cumhuriyet gazetesi şey maşetten vermiş. Bir... Ee, yani bir e, ayrıca e, şey de var. Kongre müdahale iddiası Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmış durumda Jandarma Milis Dipart Teşkilatını dinliyormuş. Üstü mevlik, sağlık. Ne ne jandarman bütün bir mi dinlemiş. Evet. Vay canına. Bu haber nerede hande? Bu Hürriyet gazetesinde. Bütün çeşitli gazetelerden okuyoruz bunları. Ee, en güzel haberlerden bir tanesi de şeyde tabii Erdoğan'a karşı 12.000 sit alanı. Son 12 yılda 14.000'e çıkmış sitler. Türkiye'de 2002'ye kadar 58'miş sit alanı. Son 12 yılda 14.000'e çıkmış. Doğayı hükümetten korumanın yolu sit alanı ilan ettirmek olduğu belirtiliyor. Bu da bir Nur Özgür'ün şeyde. şeyden. Gerçeklikle bağ kopan benim galiba ve sensin. Hayır. Hayır. Aynı zamanda Son olarak şey de eklememiz lazım galiba. Yani mesela dün Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bir alışveriş merkezine giriyor. Alışveriş merkezinde de bir giyim mağazasının içine giriyor. İçeride de alışveriş yapan üniversiteli kızlar var. Kızlara dönüp diyor ki beni tanıyor musunuz? Üniversiteli kızlara diyor ki aa belediye başka adayım mısınız diyor. Hayır diyor <gülüyor> muhtar adayım diyor. Ondan sonra tam kapıyı çık kapatmadan önce ben kaç yıldır bakanım biliyor musunuz? 2007 yılında susuzluk olunca suyu kim getirdi zannediyorsunuz diyor. Kapıyı çekip çıkıp gidiyor arkasından da kolay yolu açık olsun diye su mu döküyorlar? Yani ama bence saklasınlar. <gülüyor> Bu saatten sonra suyu dökmesinler arkalardan saklasınlar. Mersin'de sağanak e, olmuş. Bu akşam e, gece, dün gece İstanbul'da da epey bir yağış vardı. Allah'tan ama Mersin'de bayağı ev ve iş yerlerindeki suları bazıları boşaltırken bazıları itfaiyeden yardım istemiş. Eee ama şeyden de bahsedecek zamanımız olur mu bilmiyorum. Diyarbakır'da ağaç katliamına karşı gezi benzeri bir eylem var. Hevsel bahçelerinde kampüs alanındaki ağaçların kesilmesine karşı üniversite öğrencileri ve vatandaşlar çadır kurarak gezi benzeri bir eylem kurdukları bahsediyor. Bu iş büyüyebilir. Hevsel bahçelerinde nöbetin sürdüğüne dair pek çok haber geliyor. Kuzey ormanlarını talan eden bir ...iş makinesini de ateşe vermiş... ...ELF adlı bir kuruluş. Dünya... ...yani gezegeni kurtarma... ...örgütü... Evet. İlk yarım saatin sonunda... ...güzel bir haber vereyim. Bir Son dakika haberi bu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin... ...bu hafta yapılan askeri tatbikatlarla katılan... ...Rus birliklerinin ülke üstlerine... ...dönmeleri için emir vermiş... De, Öyle bir durumdan söz ediliyor son dakika evet, gerçeklerle bağlantısı ne gelmiş mi bilmiyorum. İyi bir haber. Kemal Kılıçdaroğlu mal varlığını açıklamış. Mal varlığı beyannamesini güncellemiş. Taşınmaz mal bilgileri, kooperatif bilgileri ve diğer mallar hakkında bilgilere vermiş. Borç ve alacağı olmadığı anlaşılmış ve Başbakan Erdoğan'ın mal varlığını neden yayınlayamadığını da sormuşlar. Çünkü helal değil, haram. Ne kadar eritseler, ne kadar sıfırlasalar 30 milyon avro açıkta kalıyor. Pislik sızıyor, kokuyor, beyannamiye de sızmıyor denmiş evet. bir haber. Erdoğan'dan çok sert sözler gelmiş. AK Parti'nin Osmaniye mitinginde elinde hırsız var pankartını açan bir kişi de mitinge katılanlar tarafından darp edilmiş. Bayağı... Nasıl bir hareket diyelim? Cesur bir hareket, cesurca bir hareket değil mi? O kalabalığın içerisinde böyle bir ithamla beraber pankart açmak... Gerçeklerle bağlantısı da sorgulanabilir bunun tabi. Evet. Cesur olmanın ötesinde. Neyse ki canını kurtarmış ama. Hüseyin, İlk önce anlamıyorlar çünkü. Hüseyin Çelik'in iki sene önceki sözleri de sosyal medyayı sallamış vaziyette. Cemaat devlete sızmış diyorlar. Buna kargalar bile güler demiş. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik. AK Parti ile Gülen'in cemaati arasında kavga var iddialarına, cemaat buna kargalar bile güler demiş. İki sene önce. İki sene önce sadece, dün de cemaat baş düşmandır diye konuşmuş. Başbakanın kendisi açıkça söylüyor bunları yani, bütün şeylerinde... E, kanki medyada da açıkça görmemiz mümkün. Böyle bir problem var ama bunların e, hepsinin izahını da çift düşün işlemi e, ile size izah edeceğim ama e, şeyden sonra Dinleyin, bu ara verelim sonra çift düşüne geçebiliriz. Açık Gazete Evet Açık Radyo, Açık Gazete Söz Uçar ve Hüseyin Çelik'in iki sene önce söylediği sözler şunlar Baya net Şubat ayında bir cem demecinde 2012'de tam iki sene oluyor. Cemaatin devleti ele geçirdi iddialarına yönelik cemaat devlete sızmış buna kargalar bile güler <gülüyor> demiş. Ve e, böyle Erdoğan'sa demiş ki yine, Osmaniye'deki konuşmasında Bunların kendilerine göre imamları var, kainatın imamı var, pensil, kıtaların imamları var, bir de Türkiye'nin de imamı var, Türkiye'de kurumların imamları var. Ben de şaşırdım, bayağı safmışız. İllerin, ilçelerin imamları var. Bu arada cennet cehennem satabilirler demiş. Aynı zamanda fitne var, fesat var. Bunlar iktidai olarak sapıklık içerisindeler. Bunlar tam haş haşi demişler Başbakan haş Erdoğan. Haşi. Tamam, şimdi okuyorum.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 Demokrasinin koruyucusu olduğuna inanmak. Unutulması gerektiğini unutmak. Gerekli olur olmaz yeniden anımsamak. Sonra birden yeniden unutuvermek. En önemlisi de aynı işlemi işlemin kendisine de uygulama. Buna çift düşün. Prosesi deniyor. Prosedürü. Bu 1984'te George Orwell'in romanında. Peki sen bu erotizmden de bahsediyordun. Evet. Menfomanya konusunda. Evet. Onu da verelim. Sansürlenmesi konusunda. Daha doğrusu yasaklanması yani konusunda. Yasaklanması. Ön sözünden okuyalım Celal Üster'in George Orwell'in 1984 romanından 43. baskı can yayınları. Okyanusya'da insanlara getirilen en ağır baskılardan biri de cinsellik alanındadır. Partinin amacı yalnızca kadınlarla erkekler arasında sonradan denetleyemeyecekleri bağlılıkların oluşmasını önlemek değildir. Ne öyle kızlı erkekli. Asıl amaç sevişmekten zevk almayı tümden yok etmektir. Erotizm düşman olarak görülür. Parti üyeleri arasındaki evliliklerin bir kurul tarafından onaylanması gerekir. Gerçi bu kural hiçbir zaman açıkça dile getirilmez ama birbirlerini fiziksel olarak çekici buldukları izlenimi uyandıran çiftlerin evlenmesine de izin verilmez. Evliliğin kabul gören tek bir amacı vardır. O da partiye hizmet edecek çocuklar dünyaya getirmektir. O yüzden cinsel ilişkiye lavman yapmaktan farksız hiç de iç açıcı olmayan sıradan bir işlem olarak bakılır. Üstelik bu da açıkça dile getirilmez. Çocukluklarından başlayarak dolaylı bir biçimde parti üyelerinin beyinlerine işlenir. Evet. Örnek vereyim mi? Ver. Hmm. Okyanus'tan mı? Hayır, Türkiye'den. Hürriyet gazetesinden Demet Cengiz'in haberine göre Cinsellik, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği'nin cinsetin 17 Aralık operasyonuyla başlayan siyasi kriz ve ekonomide hissedilen yansımaların toplumun %30'unun cinsel yaşamını askıya aldığını ortaya çıkarttığı bir araştırma varmış. İnternet üzerinden 1000 kişiyle yapılmış bu araştırma. Sadece %30 mu? <gülüyor> çok, yani, çok yetersiz. Kadınların %70'ini, erkeklerin ise %60'ını... Yaşayan, yaşanan bu siyasi ve ekonomik krizden cinsel yaşamları ciddi şekilde etkilenmiş. Her üç erkekten biri ekonomik kaygılar nedeniyle cinsel isteksizlik yaşıyormuş. CİSET Genel Başkanı, psikiyatrik ve Psikoterapist uzman doktor Cem Keçe, cinsel işlev bozukluklarına tetikleyicisi olan olumsuz duygu birikimleri, ruhsal hastalıklara, sertleşme sorunlarına, cinsel isteksizliğe ve erken boşalmaya neden oluyabiliyor demiş. Yüzde dediğine. Evet yüzde Yetmez ama evet. Parti 70 ne oluyor? Şanslı azınlık mı? Hı? Şan, çoğunluk o Giderilecek Tamamen %100'e kadar %100'e kadar gidecek. İşte nifemanya yasaklamakta Bunun bir adımlarından bir tanesi olarak görülebilir belki de Elbette öyle görülecek Klinik trafiği de artmış İnsanlar doktora gidiyorlarmış İşsiz kalma korkusu etkiliyormuş Stres hormonu art artması etkiliyormuş Bak bakayım bu avludan Bir gölge geçti şimdi gölge derken kızda erkekli bir birim geçti. Nedir? Evet, durum bu. Durum bu. Devamını getirelim o zaman haberlerin. E, bu arada iklimi ihmal etmeyelim. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en uzun iklim yürüyüşü de başlamış vaziyette. Ondan da bahsedelim. Çevreciler Amerika'nın hem yüreğini hem kafasını değiştirmek üzere harekete geçtiler ve Los Angeles Kaliforniya'dan başlıyor bir gösteriyle ve büyük yürüyüş iklim için, iklim eylemi için büyük yürüyüş deniyor. Great March for Climate Action ve çok farklı türde nitelikte insanlar var. Hemşireler de var, yerliler de var. Hollywood'lu Film oyuncuları da var tam da Oscar varken, Oscar varken evet. ilk şey, 17 buçuk mil tutarında bu 30 kilometreye yakın bir şey oluyor herhalde ya da işte öyle bir şey Wilmington'dan Exposition Park'a kadar Los Angeles'ta yürünecekmiş. ve şu anda bu iklim meselesine dikkati çekmek durumunda. Çünkü müthiş bir kuraklıktan bahsediyorlar. Ve yani bu kuraklık Los Angeles'ta ve Kaliforniya'daki kuraklık Los Angeles'ın Pearl Harbor anıdır diyorlar. Yani Pearl Harbor baskını nasıl büyük bir travmaya yol açtıysa e, o ve bu kuraklık harekete de geçirdi insanları. Yani Pearl Harbor nasıl harekete geçirdiyse Japon saldırısı aynı şekilde biz de geçeceğiz bu yürüyenler de kahramanlarımızdır diye konuşuyorlar evet. iklim için temiz enerji için ve sağlıklı e, cemaat yani cemaat derken tabii Türkiye'deki kullanımını kastetmiyorum community diyorlar onlar topluluk yani toplum için yürüyoruz diyorlar bu arada Fethiye'yi toz bulutu kaplamış ondan haberim var mıydı Görmüştüm ama yani haber görmüştüm. Muğla'nın Fethiye ilçesine radikalde var. Göz gözü görmüyormuş. Suriye üzerinden geliyormuş. Sabah saatlerinde etkili olmuş. Fethiye Suriye epeyde bir mesafe. Evet. Ben de onu şaşırdım. Vatandaşlar nefes almakta zorlanmışlar. Bir radikalin haberine göre Doğan Haber ajansından almış onlar da her gün toz. Sun haberi, sabah saatlerinde çökmüş toz bulutu, nefes darlığı çekilmiş, görüş mesafesi çok düşmüş, trafikte hızlar azaltılmak zorunda kalınmış ve vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasına özen gösterilmesi istenmiş. İlk defa görülüyormuş böyle bir şey. Afrika üzerinden gelmiş olabileceğini söylemişler. Bunun tabi en e, ciddi problemlerinden bir tanesi de içinde bulunan, tozların içinde bulunan e, ağır metallerin de ciğerlere yapacağı zararlı etki. Ondan da bahsedebiliriz. Evet. E, kaçacak yer var mı tam olarak bilmiyorum ama e, ucuz yöntemlerle de işimizi halledebiliriz. Mesela Hindistan, Mars'a gönderdiği son uzay aracı başlı başına bir başarı olarak nitelendiriliyor. Ama dikkatleri çeken şey ise... 75 milyon dolarlık yap, dolar tutan harcaması, zaman, para ve materyal tasarrufu yapmaları Hindistan'ın. Yani tü, dünyadan kaçış için bu adım atılırken ee, Hindistan Mangalyan uydusunu fırlattıktan birkaç gün sonra NASA 5 yılda ürettiği Maven isimli uydusunu fırlatmış. Ama Hindistan'a e, bu gönderdiği uzay aracının fiyatı ee, bu Oscar alan filmi biliyorsunuzdur. izlediniz mi tam olarak bilmiyorum. Gravity. Yerçekimi diye Türkçe'ye çevrildi. İşte Gravity mi? filminin dörtte üçü kadarmış. Yani bir filmin dörtte üçü kadar e, tutarına tekabül eden bir, evet, evet. bir tutar da uzaya uydu atmış. E, uzaya göndermiş e, daha doğrusu Hindistan. Böyle bir durum var. Ama bakalım görebilecekler mi? Hindistan'a da büyük bir iklim değişikliğinin etkileri altına alan bir gelecekten bahsediyoruz. Zaman zaman gelen haberlerde o yönde. Bir yandan kuraklık, bir yandan seller. Hindistan'da aynı şekilde etkiliyor. Uzaydan bakalım bakıldığı zaman görülecek mi? Ama galiba temel e, sorunumuz hız. Çok hızlı gidiyoruz. Oldukça fazla hızlı gidiyoruz. Her konuda. Ama teknoloji konusunda da böyle. Mesela e, eski programcılarımızdan e, Mahir ulgazın gönderdiği bir haber vardı. Ondan da bahsedebilmek mümkün olabilir bu hız konusunda. 78'de, 1978'de dünyalıların uzaya gönderdiği bir araştırma gemisi ee, tekrardan geri dönüyor bugünlerde ama e, bir karışıklık sonucu hala operasyonel ve yörüngesi olan e, dünyaya yaklaşmaya devam ediyor. 13 hassas ölçüm cihazı aletinden 12'si hala operasyonel ve çeşitli analizler yaptığından belirtiliyor bu uzay aracının Hiç ne kadar iyi. Güzel. Yakıtı da varmış. Yakıt da sağlanmış. Benzin de varmış. Tabii benzinle çalışmıyor. Güneş Enerjisi denilen bir şey var hala uzayda yapılsa da Türkiye'de pek rebaçlı olmayan bir teknoloji. Ama aradan geçen sürede bir e, ufak pürüz ortaya çıkmış. Dünyanın teknolojisi o kadar ilerlemiş ki bu 1978'de uzaya gönderdiğimiz araçla iletişimi kurulamaz hale gelmiş. Yani 40 sene önce uzayda operasyonel kalmayı başaran bir araç yapılmış. Ve bu araçla e, bu senelerin ardından iletişim kurulamıyormuş. Bu kadar hızlı bir ilerlemeden bahsediliyor. Evet, Mahir arkadaşımız bir de dua okumuş bunun uzununda. La hable ve la kuvvet illa billahi lazim şeklinde gelmiş. Biz de kendisine katıldığımızı söyleyelim. Çok hızlı ilerliyoruz bana kalırsa da. Evet, ama kutucu Süleyman'ın dönüşü de muhteşem olmuş. Ayakkabı kutusunda 4,5 milyon dolar çıkan Halk Bankası eski genel müdürü Aslan Banka'ya yönetim kurulu üyesi olmuş. O da çok hızlıymış. Evet o da çok hızlı. Kamuda böylesi torpil görülmedi deniyor Hüseyin Özay'ın haberinde. Aklanmadan, paklanmadan dönmüş yönetim kurulu üyeliği görevini almış. Makam arabası, lojman, makam odası gibi imkanları da olacak. Cezaevinde olduğu sürece bloke edilen iki aylık maaşı da ödenecek. Böyle bir durum var. Bunu da Tebrikle söyleyelim. Çok trajik bir haber daha var. Çok kısaca onu da söyleyelim. Karakolda çıplak aramaya maruz kalan ve işkence şikayetleri dikkate alınmadan alınmadıktan sonra intihar eden Onur Ya Sercan'ın annesi Hatice Can da ardından kendi yaşamına son vermiş. Cenazesi yarın, bugün ölen namazın ardından Ankara'da defnedilecek. OTTÜ mezunu mimar Onur Yasercan'ın 28 yaşındaydı öldüğünde annesi Hatice da dün intihar etmiş. ve gün ve 57 yaşındaymış. Çok... Evet. Uyuşturucu Ol... satın almak e, suçlamasıyla polis tarafından işkence gördüğünden bahsediyordu Onur. Aşağılanmaktan evet. aynı zamanda. Ardından da bu baskıya dayanamadığını ve intihar ettiğinden bahsediyordu e, haberlerde. Annesi de onun yokluğuna dayanamayıp aynı şekilde intihar etmiş. Bunun, bu trajik haberi aktardınız siz, sizde. Evet. Durum bu. Alakır'da iki HES'e daha onay verilmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alakır, Alakır Nehri'nde iki hidroelektrik santral daha yapımı için iki ÇED dosyasını kabul etmiş. Alakır Nehri Kardeşliği son itiraz için çağrı yapmış. Bu da Biyanet'ten bir okuduğumuz bir haber. Antalya, Alakır Vadisi'nin en üstündeki su kaynaklarına durmadan yapıyorlar bunu da belirtelim ve hazır eslerden bahsetmişken ekoloji hareketleri gündemi programına geçelim şimdi de Arif Ali Cangı cevap e, avukatlarından çet süreçlerinde halkın katılımı toplantısına yargının bakışını bize anlatacak. Ekoloji hareketleri gündemi Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Arifeli Cangı. Günaydın Emre Bey, nasılsınız? Teşekkürler sizden. Ne var ne yok. Sa sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, bugün chat süreçlerinden bahsedeceğiz. Bu en önemli kritik noktalardan biri de halkın katıldığı toplantılar. Ama yargı bunlara nasıl bakıyor? Galiba bunu biraz konuşalım diyoruz, değil mi? Tabii evet, ki. İnanılıyorum Evet, çevreye olumsuz etkileri olabilecek olan yatırımların, projelerin ben önce... E, süreci çevresi değerlendirme süreci işletiliyor. Bu süreç e, bilimsel olarak yapılan incelemeler, çevreye ol, olabilecek etkilerin, olumlu etkilerin e, ortadan kaldırılmasına ilişkin alınacak önlemler, tarihde içeren bir süreç. E, sonuçta bir rapor düzenleniyor. O raporun e, çeşitli süreçlerden geçtikten sonra bakanlık tarafından bulunu bulunmasıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından e, çevresel etki değerlendirme olumlu karar veriliyor ve daha sonra e, yatırım süreci devam ediyor. Bu süreç en önemli, en kritik nokta halkın katılımı noktası. Çünkü halkın katılımı aynı zamanda e, o yatırımın denetlenmesi açısından çevreye çevresel etki değerlendirmesi, etki, e, etkilerin değerlendirmesi açısından son derece Diğer yandan e, demokratik toplum olmanın da gereği. Bu e, Çevre Çevresel Değerlendirme Yönetmeni'nin 9. maddesinde halkın katılımı başlığı altında bir düzenleme var. Bu düzenleme içerik itibariyle zayıf ancak başlık itibariyle mükemmel bir başlık. E, zaten Ruslarası Çevre mevzuatında halkın katılımı, halkın görüşünün alınması e, bir anlamda ikna edilmesi içeriyor. Bizde ise bu süreç son dönem, özellikle son dönemlerden bir formaliteden ibaret olarak görülmeye başlandı. Ee, öyle ki e, halkın katılımı toplantısı yapılmadığına, yapılamadığına dair tınak sultan sonra dahi süreç hiç sanki bu unsur eksikliği yokmuş gibi işletildi ve çevresel değerlendirme e, olumlu karar verilmeye başlandı. Bunun üzerine çeşitli yörelerdeki halk hareketleri, çevre hareketleri e, halk kadının toplantlarını protest etmeye başladılar. Yani artık toplantılarda e, ileri sürdüğümüz görüşlerimiz, önerilerimiz, iyi krizlerimiz geçilse bile hiç dikkat alınmıyor. O zaman biz de bu toplantıyı protest ediyoruz. Bu yatırımı protest ediyoruz şeklinde bir eylemliğe dönüştü. En son örneklerden bir tanesi Ali A'daki Petrokok yakıtlı termik santral ilişkin? Çet Çet sürecindeki halk katılımı toplantısıydı. Evet. Orada da e, ciddi protestolar oldu ve güvenlik gerekçesiyle halkın katılımı toplantısı yapılamamıştır diye çevre il müdürlüğü temsilcileri, sanatçılar gittiler. Bundan sonraki süreçte ne olabilir diye beklerken Çet onun karşılaştık. E bunun e, iptal için yargıya başvurduk. Uzun yıllardır çevre hukukunda mücadele eden, e, çevre hukukuyla çevrenin korunması için çabalayan biz avukatların ilk itirazlarından bir tanesi halkın katılımı sürecinin gereği gibi yerine getirmemiş olması itirazıydı. Ancak şu ana kadar e, şimdiye kadar yargıdan buna ilişkin bir bizi destekleyecek bizim bu yaklaşımımızı, itirazımızı haklı bulacak bir karara rastlayamadık ki, çevresel etki değerlendirme sürecinin en önemli, önemli unsurlarında bir tanesi, gerek Türkiye mevzuatına, gerekse uluslararası mevzuatta yerine getirilmesi gereken, eksiksiz yerine getirilmesi gereken bir unsur. Peki ben bunu bir şey sorabilir evet. miyim? Yani anlayabildiğimiz kadarıyla şöyle bir şey oluyor, bu kömür, petrokok yakacak bir termik santralin çevreye e, olumsuz etkisi olmaz diye bir e, rapor veriliyor ve bunu, evet. bunu buna itiraz edecek olan insanların e, toplanması da güvenlik gerekçesiyle ayrıca iptal ediliyor. Evet. evet. Yanlış anlamadımsa böyle evet, bir evet. Alia'da böyle bir süreç var. Evet. Şimdi e, somut olayda, somut olguda e, açtığımız davada şöyle oğlu bir gelişme oldu. Aslında asıl paylaşmak istediğim konu o. Ee, İzmir Üçüncü Değre Mahkemesi'nden e, heyetten bir üye şöyle bir karşı oyundundu. Çet sürecinde halkın katılımı toplantısının önemli bir unsur olduğunu, vazgeçilemeyeceğini, madem ki güvenlik gerekçesiyle toplantı ertelenmiştir, o zaman yeniden toplantı yapılması gerekirken, ikinci bir toplantı yeniden toplantı yapılmadan çet süreci tamamlanıp çet olumlu belgesi verilmesin. Hukuki sakatlıktır. Bu nedenle derhal yürütmeyi durdurma karar verilmeli diye bir karşı oy yazısıdır diye. Bu e, asıl paylaşmak istediğimiz nokta bu. E, çünkü azınlık oyu olsa da aslında yargının çiz e, sürecindeki en önemli unsurlardan bir tanesinin halkı kadın toplantısı olduğuna dair yönelimdir. Bu e, çevre hukukunun gelişmesi açısından son derece önemli. Ekolojinin yaşam alanlarının korunması açısından Son derece önemli, olumlu bir adım. Ee, yani bu dava sonunda e, nasıl sonuçlanı bilemiyoruz ama bu gidişat, iyi bir gidişat olmakta e, buradan iyi bir e, sonuç çıkacağı benziyor ki bu başarı öykülerine ihtiyacımız var. Çünkü <gülüyor> evet. her yerde ciddi talan var, ciddi yağma var. Yasal evet. değişiklikler e, bu talanı yağmayı, sömürüyü kolaylaştırmaya yönelik. Ve ciddi anlamda toplumda bir e, kanıksanma ve e, kabul edilmişlik, çaresizlik hali söz konusu ki bunu aşamadığımız takdirde e, çevrenin korunması, ekolojinin korunması, yaşamın korunması, demokratik toplumun oluşturulması çok zor olsa gerek, Evet, yani e, bu, o, o şeye döner o zaman herhalde. insan aklına gelmiyor değil doğrusu yani. Halkın katılımı olmadan böyle bir chat toplantısı yapması yapılması ya da daha doğrusu toplantının yapılmaması, halkın katılımı olmaksızın bir süreç işletilmesi, mektepler olmadan da marifin yönetilmesi gibi bir şey idaresi. Yani şey gibi haksız, haksız yönetim gibi bir şey bu. Yani demokrasi halkın katılımı olmadan demokrasi olamayacağı gibi halkın katılımı olmadan hiçbir sürecin işletilmesi de doğru olmaz, sağlıklı olmaz. bu önemli bir aşama. Eee Buradan e, devam edip e, Sokar'ın e, petrokopik termik santralı projesini e, iptal ettireceğimizi düşünüyoruz. Hmm. Zira Ege Çevre ve Kültür Platformu'nun başlatmış olduğu Çenç Orta'daki imza kampanyası halen devam ediyor. Bu imza kampanyası sayesinde uluslararası kredi kuruluşları kredi vermeyi ertelediler. İki kez ertelediler. 28 Mart'a ertelenli tekrar toplantı. Buradan e, dinleyicilere de e, bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Çünkü ortadaki o imza kampanyasına katılanların Zira Ali şu anda yaşamı tehlikede olan bir yer. Bunu, bu eksikmiş gibi bu, olmuyormuş gibi sanki e, çok iyi bir yermiş gibi üstüne üstlük bir de e, termik santrallarına boğuşuyor çok En son e, macerası da petrokoklu termik santral ki petrokok petro tesisinden petro e, çıkan Tehlike atık, tabii Atığın yakılması, onun yaratacağı etki daha büyük. Evet. Ki Ala ve yöresinin, İzmir'in, Foça'nın, denizlerin, Ege denizinin kirlenmesine davetiye çıkarmak gibi bir şey. Evet. Düyarlı olmak Çok teşekkür evet. ederiz Cengü. Bunu takip etmeye devam edeceğiz tabii. Çok teşekkür ederim. Yayınlıyorum. ekoloji hareketleri gündemi çevre ve ekoloji hareket avukatları tarafından hazırlanıyor açık Gazete Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Öncelikle birazcık Ukrayna üzerinde duralım çünkü... Kuvvet bir gerilim var. Sonra da belki senin de Radikal e, İki'de yazdığın yazında bir miktar uzantılarını, yani istikrarsızlığın birinci nedeni diye yazdığın yazının devamında nasıl geleceğini de birazcık konuşabiliriz. Türkiye'den bahsediyorum. Evet. Ee, siz saat 8-9 diliminde Ukrayna ile ilgili gelişmelerle ilgili bilgi verdiniz. Evet. Onları evet. Biraz tamamlayayım. <gülüyor> Şu anda bazı gazetelerin yazdığı gibi e, Rus e, ordusu e, Kırım dışında e, Ukrayna'nın doğu bölgelerindeki başka e, vilayetlere girmiş değil şu anda. Çünkü bazı gazetelerde bu sabah e, 6 e, vilayette Rus ordusu girdi diye bir haber okudum. E, yok böyle bir şey evet. tabii. Şu anda sadece e, Kırım'da. 2000 ila 3000 civarında olduğu tahmin edilen, çok fazla Rus ordusu işaretleri taşımayan, Can da biraz bahsetti, çoğu silahsız gibi gözüken ama aslında tabii silahları her an ulaşması mümkün olan bir Rus askeri varlığı var. Şunu unutmamak lazım, bunların bir kısmı <gülüyor> Rusya'dan helikopterle taşınmış askeri personel fakat diğer kısmı ise Sıvastopol'daki Rus deniz üstünden sokağa çıkan, dışarı çıkan, kırma yayılan askerler. İkincisi Sıvastopol deniz üstünü şu anda Rus savaş gemileri kuşatmış durumdalar. Diyeceksiniz ki deniz üstü kendilerinin değil mi? Tabii ki kendilerinin ama Ukrayna savaş gemileri de var ve onların denize açılmalarını engellemek için limanı şu anda kuşatmış durumdalar. Bir üçüncü olgu ki bu Ukrayna açısından simgesel olarak çok ağır bir gelişme olmuştu. Yeni geçici Cumhurbaşkanı yani Yanukovic'in yurt dışında artık devrilmesini onaylayan parlamento biliyorsunuz parlamento'ya yeni bir başkan seçti ve başkan, cumhurbaşkanının yokluğunda vekalet ettiği için vekil cumhurbaşkanının atadığı bir gün önce atadığı Deniz Kuvvetleri Komutanı Rusya'ya geçti, Rusya tarafına geçti ve evet. Sivas Topol'daki Deniz Kuvvetleri karargahını Ruslara teslim etti ve şu saatlerde Ruslar bir iltumaton vermiş durumdalar ee, Salı günü sabahı için ee, kırımdaki bütün e, askeri birliklerin e, silahlarını teslim etmeleri ve e, e, kendilerini e, ya da e, kırım e, yönetimine e, e, Testleri, yani Kırım yönetimini tanıdıklarını bildirmelerini çünkü biliyorsunuz Kırım'da bir fiili yönetim var şimdi fiili değil de aslında bir, bir Kırım parlamentosu özellikle bölgeydi Kırım Kırım parlamentosu e, Kiev'i tanımadığını e, Kiev parlamentosunun kararlarını tanımadığını ilan etti ve Rus e, komutanı e, Kırım'daki Rus komutanı bütün e, Kırım'daki Ukrayna silahlı e, kuvvetlerine güvenlik güçlerine Kırım parlamentosunu tanıdıklarını beyan etme ultimatomu verdi bugün e, itibariyle. Evet bir başka gelişme de şeydi, onu sabah konuşma fırsatımız olamadı galiba. Ne kadar doğru bilmiyorum ama Vatan Gazetesi'nde aldığımız bir haberde de Donetsk bölgesinde, şehrinde Rus bölge hükümet binasını valide ele evet, geçirmesi. Doğru evet günden beri. evet. Dünden beri doğru hatta o konuda hükümet binasını işgal etmiş e, kişilerin e, söyleşilerini e, canlı söyleşilerini dinledim e, bu sabah. Hı hı. Donetsk'te Valilik Sarayı'nı Rusya taraftarları işgal ettiler. Bu e, çatışmalı olmayan bir işgal. E, çünkü e, buraya atanan valiyi, yeni atanan valiyi değil, eski valinin görevde kalmasını gene Donetsk'tekiler... E, e, talep ediyorlar. Şimdi burada yalnız Rusya'nın doğrudan askeri müdahalesi yok. Burada yerel e, Rus evet. e, Ukrayna'da yaşayan bu bölgede yaşayan Ruslar veya Rusça konuşanlar çünkü bu ikisini de ayırmak lazım. Bir Ruslar var Ukrayna'da yaşayan bir de Rusça konuşan Rusya yanlısı bir Ukraynalı nüfus var. E, daha çok Rusça konuşan veya artık Ukrayna'cayı e, ana dili olarak kabul etmeyen ee, ve e, Ukrayna'nın doğu bölgesi bu. Yani Kırım dışında Ukrayna'nın doğu bölgesi ve esas itibariyle de 3 e, kent burada. Biraz evvel dediğim gibi Donetsk, Donetsk kenti, Harkov ve e, Dniepetrovsk kentleri de bir, bir gerginlik var. Zannediyorum şunu e, şu e, sorunun kaynağı şurada. Biraz e, çok Ukrayna hükümetinin açıkça kabul etmeyeceği bir şeyi bir öngörde bulunayım. Zannediyorum Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Kırım'ın Rusya denetiminde bir bölge olmasını baştan beri kabul etmiş durumdalar. Kırım zaten tarihi olarak çok fazla Ukrayna ile ilişkisi olan bir yer değil. Stalin'in Ukrayna'ya bağladığı bir yer. Ondan evvel Kırım'ın Ukraynalı hiçbir tarihi ilişkisi yok. Ruslar açısından çok büyük stratejik önemi olan bir yer Kırım. Orada bütün Rus Deniz Kuvvetleri'nin iki ana üstünden bir tanesi biri Baltık Denizi'nde biri Kırım'da. Evet, Sevastopol'da. Oradan. Sevastopol'da. Dolayısıyla evet. bütün batılı güçler NATO dahil olmak üzere Kırım'daki Rus çıkarlarını diyelim, Rus Kırım'ın Rusya ile yakın ilişkisini kimse inkar etmiyor. Hatta Amerika'nın verdiği ultimatum, dün akşam verdiği ultimatomu okursanız. Diyor ki Rusya ile her türlü askeri işbirliğini askıya aldı biliyorsunuz Amerika dün itibariyle. Bütün askeri işbirliklerini ortak manevra, askeri toplantılar, bütün bunlar dün itibariyle özellikle Afganistan'da bunun sonuçları olacak. Askıya alındı ve ekonomik yaptırımlarla tehdit etti. Ama bunu ilan ederken ki metindeki ikinci paragrafta Rusya'nın Kırım'la ilgili ee, çıkarlarının olduğunu hayati çıkarlarının olduğu gibi bir kelime e, kabul ediyoruz e, Amerika'nın e, deklarasyonunda. Yani bunu kimse reddetmiyor. Daha sinik bir şekilde söyleyeyim. Bunu bir e, Avrupalı diplomatın ifadesi olarak okudum ki e, hemen hemen birkaç iki üç günden beri görüştüğüm e, Avrupalı gazeteciler bunu zaten baştan beri söylüyorlardı. Şu anda e, hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa Birliği e, şöyle bir e, hedef e, fekirliklenmiş durumdalar. Ruslara Kiev'i kaybettiklerini kabul ettirmek, Ukraynalılara da Kırım'ı kaybettiklerini kabul ettirmek. <gülüyor> İnginçmiş. Evet ama şimdi burada Kırım değil sorun. Burada sorun biraz evvel dediğin gibi bu e, Ukrayna'nın Doğu vilayetleri. Kırım dışındaki Doğu vilayetleri. Hı hı. Yani biraz evvel saydığım Donbass bölgesi, Donetsk, Diniyep, e, Propetrovsk, e, Harkov. Buralar bir de Ukrayna'nın en zengin bölgeleri. Ukrayna'nın sanayi bölgeleri. Zaten <gülüyor> okuduğum bir söyleşide bir röportajda Donbass bölgesindeki bir e, işçi sendikası e, liderinin konuşmasında diyor ki biz üretiyoruz burada diyor batı yani işte şey Kiev tarafı en yoksul olan yerlerde Kiev değil ama Kiev'in hemen güneyi Ukrayna'nın en yoksul bölgesi kişi başına gayri safi milli itibariyle batıp e, tüketiyor diyor Şimdi dolayısıyla burada bir garip bir şey de var bir daha e, klasik e, sanayinin olduğu eski Sovyetler Birliği'nden kalmış sanayinin yoğunlaştığı ve onun bir kısmının da usta bir şekilde dönüşümünün sağlandığı bir e, bölge e, bu e, doğu bölgesi. Ve burada Rusça konuşanların çoğunlukta olduğu gibi Rusya ile ilişkilerin, iktisadi ilişkilerin devam etmesinin işçi sınıf açısından, orta sınıf açısından, çalışanlar açısından da bir menfaat olarak algılandığı bir bölge. Avrupa Birliği'ne değil Rusya'ya satıyorlar onlar ürettikleri malı. Hatta bir okuduğum söyleşi de şunu diyordu, biz Batı'dakiler, yani Libiv ve Kiev'tekiler hiç şunu düşündüler mi biz Avrupa Birliği'ne girersek Avrupa Birliği'ne hangi malımızı satacağız? Hangi normla hangi malımızı satacağız? Hiç onu düşündüler mi? Bize bir kere e, ürettiğimiz e, e, buzdolabının Avrupa Birliği normlarına uyması için hiçbir şekilde yardım anladığım kadarıyla plastik kullanılan plastik malzeme Avrupa Birliği normlarına uymuyormuş gibi bir şeydi anladığım kadarıyla. Ya yani bir de böyle bir boyutu var. Bunu unutmamak lazım yerel olarak. Hani Avrupa Birliği hoş, güzel ama Avrupa Birliği'nin bu geçiş dönemindeki biraz fütursuz katı tavrı, norm yaratan katı tavrı bu ülkelerde bir geleneksel sanayi sektöründe bir endişe yaratıyor. Biz işte Bulgaristan'da, Romanya'da olduğu gibi birdenbire bütün klasik sanayilerimizi kapatmak zorunda kalırız endişesini taşıyorlar. Dolayısıyla bir e, gerginlik noktası Kırım'dan ziyade tabii Kırım üzerinden e, çatışma olacak ama e, Kırım'dan ziyade Doğu bölgelerinin e, Rusya ile e, işbirliğini talep etmesi. Ve şu anda e, biraz evvel bahsettiğiniz e, Donetsk'teki vali işgal eden e, Rusya taraftarı Ukraynalıların talebi e, çok daha e, özelliği güçlü federal bir yapı istiyorlar. Yani evet. siz Avrupa Birliği'ne Batı Avrupa Birliği ile daha fazla işbirliğine gidin. Tamam o sizin bileceğiniz şey. Ama biz de Rusya'yla daha fazla işbirliğine gireceğiz. Yani bir iki Ukrayna çıkmış durumda aslında. Evet, zaten bir bölünme başka türden bir bölünmenin İki Ukrayne var. Yani öyle. iki, iki var. Bu sadece e, Rusça konuşanlar ve Ukraynaca konuşanlar ayrımından daha derin bir ayrım. E, sadece ona indirmemek lazım. E, aynı zamanda yüzünü nereye döndüğüyle ilgili, iktisadi olarak, kültürel olarak yüzünü nereye döndü, baktı, dö, nereye baktığıyla ilgili. Tabii ki Kiev deki e, otokrat yönetiminde etkisi var bu bu oluşumun e, giderek daha fazla Rusya'ya bakar hale gelmesine veya bir kısmının çok aşırı biçimde sadece Avrupa Birliği'nden medet umar hale gelmesinde e, benzer bir durum aslında hiç konuşmuyoruz Ukrayna ile Moldova sınırı arasında e, 1992'den 93'ten beri var olan ve Rusya'nın bile Bağımsızlığını tanımadığı ama orada Rusya'nın 14. ordusundan birliklerin durduğu ve sınırlarını koruduğu bir e, de facto devlet var biliyorsunuz Moldavya'nın Ukrayna sınırında. Transmitri devleti var. Evet. Moldav Cumhuriyeti küçücük bir yer 4200 km'lik bir yer fakat Moldavya'nın bütün sanayi orada aynı Ukrayna'daki durum gibi. Orası Rusya ile bağlantı kurmak istiyor ve hatta oraya giden gözlemcilerden okuduğuma göre eğer Sovyetler Birliği müzesini gezmek istiyorsanız bu Transnitriye'ye gidin, Dinyas Moldav Cumhuriyeti'ne gidin bir Sovyetler Birliği müzesiyle karşılaşırsınız diyorlar. E, bu Dinyas'ın doğusundaki özel bölgede aslında kendisini Rusya'ya bağlanmasını istiyor ama Rusya bunu pek istemiyor. Ama Rus birlikleri var orada. 14. ordunun birlikleri var. Evet kendimi Var. Dolayısıyla bu model yani Transnitri modeli e, Abhazya modeli e, Güney Osetya modeli e, bir müddet sonra fiili bir durumla Kırım'da özellikle e, de geçerli hale e, gelebilir. Burada bir şey diyordum pardon. Hemen. Evet yani Moldavia'da da e, aslında benzeri yani Ukrayna'ya benzeyen e, diğer e, sadece bu sözünü ettiğin özel bölge değil e, geri kalan kısmında da e, geleceğe ilişkin bir belirsizlik hali var gibi görünüyor. E tabi Romanya'ya mı yaklaşacaklar Avrupa Birliği'ne mi? mi? Aynı sorun onların da evet, şarap Moldavya'yla Moldavya biz Romen miyiz değil miyiz sorun da var biliyorsunuz. Evet yani çok karışık aslında ama onların da bir kısmı doğrudan doğruya Rusça. Hem Rusça konuşuyorlar hem de Rusya'ya daha yakın daha ticari ilişkiler işte en azından açığı. en fazla Rusya'ya yakın olanlar da bu şey dediğim doğusundakiler e, Transnitri yani Diniestir'in ötesi e, anlamında bu e, Diniyeste'nin ötesi e, Cumhuriyeti orası tamamen Rusya e, merkezli e, hayatını, varlığını, geleceğini tas, e, tasarlıyor. Şimdi şöyle bir şey var, bu durumda madem zaten Kırım fiili olarak böyle bir gidişata e, yöneliyor. Soru şu, Putin niye burada bir zorlamaya gidiyor? Zaten pişmiş armut gibi eline düşmesi mümkün olan bir şeyi niçin birdenbire gerginlik unsuru haline getirdi? Biraz evvel Merkel'in sözünü Putin değerlendirmesini evet. Evet. dile getirdiniz. Bunu Merkel'den, Merkel'in ağzından bugün gazetede okumadan önce başka gözlemcilerdenki görüşmelerinde, gazetecilerle görüşmelerinde onlar dile getirmişlerdi. Şunu demişlerdi bana. Bu anlaşılır bir şey değil. yani Putin aslında otursa hiçbir şey yapmasa zaten doğal olarak bu iş buraya gidecek. Kırımdaki Rusların çoğunluğu itibariyle bir özel bölge olacak daha fazla, zaten özel bir bölge daha fazla özel olacak falan Yani hiçbir şey yapmasa bile durum kendisi için olumlu yönde gidecek. Müdahale etmesi işi bizden bir de gerginliğe getiriyor ve kendisine yönelik yaptırımları gündeme getiriyor. Dolayısıyla Putin'in bir e, iktidar e, gücünün zirvesinde, iktidar sarhoşluğu içinde davrandığı izlenimi ediniyorum demişti bana e, birkaç gözlemci. iki gün önce bundan. Merkel'in Putin'in gerçek dünya ile ilişkisini kopmuş gibi derken e, bunu duyduğumda aynı şeyi hmm. ifade ettiği kanaati uyandı bende. Biraz sinik bir şey söylüyorum tabi. Evet, yani Putin'in Putin, e, Putin açısından. Ee, buradan biraz evvel siz e, bu Putin e, ve Türkiye bağlantısına, e, şey bağlantısına, istikrar bağlantısına geçeriz demiştiniz. Evet. Bu Türkiye'de e, Erdoğan için de geçerli. Evet. Günün en zirvesinde artık e, rasyonel davranma, pek o artık kendisinin yarattığı dünya dışında bir dünyayı görmeme ve dolayısıyla gücünü. Aşırı kullanarak aslında kendi gücünü istikrarsız hale ve iktidarını istikrar, istikrarsız hale getirme durumu. Evet. Putin için de bunu söyleyebiliriz. Bilmiyorum belki zaman gösterecek tabi. Ama en azından şu anda Putin açısından böyle bir gerginliğe ihtiyaç yoktu. Tabii bu Suriye ile ilgili bir Suriye'de Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı kazanmış durumda olmanın getirdiği bir baş dönmesi de olmuş olabilir. Erdoğan'ın Durumu da bu bakımdan çok farklı değil zaten Erdoğan Putin benzetmeleri Erdoğan'nın Putinizme mi doğru kayıp kaymadığını birkaç yıldan beri soru-işareti evet. olarak evet. ele getiriyoruz. Evet. Yani hubris sendromundan da bahsettik. Hubris sendromu, Tam evet. hubris sendromu. Yani yani. onda da şimdi kaçıncı dönemi Putin'in yani de değiş tokuşa bir doğruluk var. 99'da mı geldi 2000'de mi geldi şimdi tam ben ama. de ama yani bakarız şimdi fakat yani bu durmadan e, belli bir süre iktidarda pozisyonda kalındığı zaman hele otoriter kaç, rejimler otoriter rejimlerde ama yani İngiltere'de bile, Britanya'da bile. evet saçırdı da oldu bunu çok konuşmuştuk insanı doğruluyor yani evet. kendi iktidarını Kendisi istikrarsızlaştırıyor kararlarıyla ilginç olan o o gücün yoğunlaşması kendi iktidarının uzun süreli e, istikrar içinde varlığının tehdidi kendisi haline geliyor yani şu anda Erdoğan'ın e, şey derken ben Türkiye'de bir numaralı istikrarsızlık nedeni ne olursa olsun önümüzdeki dönemde Erdoğan seçimlerden önümüzdeki seçimlerden başarııyla çıksın veya çıkmasın Başarılı çıkarsa başka türlü bir istikrarsızlık nedeni. Başarılı çıkmazsa hani siyasi hayattan çekilmediği sürece bundan sonra Erdoğan Türkiye'nin bir numaralı istikrarsızlık nedeni olacaktır. Ama ya istikrarsızlığın yoğunlaştığı e, yer olacaktır, iltiat birikmesi gibi. E, çünkü e, inanılmaz bir güç birikmesi çerçevesinde kendisiyle ve çevresiyle yönelik. E, aldığı e, koruyucu kararlar, iktidarlarını koruma kararları, e, aynı zamanda o iktidarı en zayıf noktalarını da çok açık biçimde ortaya çıkarma, e, çıkarıyor. Dolayısıyla e, bir iktidar çatışmasında e, yumuşak kanunun ne olduğunu çok açıklıyor. Yolsuzluk dosyaları. E bundan sonra sürekli bundan üzerinden olacak. Yani seçimlerde %50 aldı, %49 aldı. E, %51 karşısında olacak. Evet. %48 aldı. E, ne diyecek? %48 beni onayladı diyecek. E, %52 onaylamadı anlamına geliyor. Yani girdiği e, süreç bir e, kısır döngü ve hareket ettikçe ceb debelendikçe daha fazla e, sıkıştıran bir kapan. Hani bu Bazı kelepçelerde vardır bu. Ne kadar çok sıkış, hareket ederseniz debelenirseniz kelepçe sizi daha fazla sıkıştırmaya başlar. Böyle bir e, istikrarsızlık unsuru haline geldi evet için... şey de çarpıcı gibi geldi bana <gülüyor> şeye de çarpıcı bir örnek burada yani dün Osmaniye'de e, e, yaptığı konuşma miting sırasında bir e, partiler yani partiler arasında giren birinin de hırsız var pankartı açması çok e, çarpıcı çünkü hiç beklenmedik bir şey kos bir monoblok gövde gibi görünen AKP çok daha sık olacak. Evet. evet. Çok daha sık olacak. Bu hırsızlar pankartını açan insanın ne suçu var? Hiçbir suçu yok. Gözaltına alındı. Büyük ihtimalle bırakılacak ama nasıl niye gözaltına alındı? Evet. Ve niye? Ne, ne, ne gerekçeyle gözaltına da, alındı? Zaten Ahmet Bey tekrardan Ukrayna'ya dönmek vaktimizin evet. sonuna, sonuna da yaklaşıyoruz ama... ...benim iki tane sorum vardı eğer e, vaktimizi de aynı şekilde kıymetli bir şekilde değerlendirebilirsek. Şöyle bir şeyden bahsediliyor bugün Taraf Gazetesi'nde. Bu Kırım'daki gerilim Rusya ile Ukrayna arasında bir gaz savaşında başlatmış. Rusya, Ukrayna'nın 2 milyar borcu olduğunu belirtip gazı kesebileceğini açıklamış. Avrupa ve Türkiye'ye giden doğal gaz boruları da Ukrayna'dan geçtiği için... Tüm Avrupa Birliği'nde bir gaz telaşı başladığından bahsediliyor. Saflar da yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Bu durumda önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nde bir doğal gaz sorunu olacağından bahsedebilmek mümkün galiba. Benim okuduklarımdan iki senaryo ortaya çıkıyor. Birincisi Kafkas gazının Türkiye üzerinden AB'ye girmesi gibi bir durum. İkincisi de Kıbrıs'taki gazın Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne girmesi gibi bir durum. Birinci durumda Azerbaycan'ın Rusya'na çıkarlarını karşısını alıp alamayacağını merak ediyorum. Hangi hafta yer alacağını. İkinci durumda da bu yıllardır adaya gelmeyen bu barış halinin bu gazla beraber ortaya çıkacak olan bir durumla beraber oluşa oluşamayacağını merak ettim ama vaktimiz az şimdi nasıl <gülüyor> yapsak? <gülüyor> <gülüyor> Çok kısa cevap vereyim. Tabi şu anda Rusya, Ukrayna ile önümüzdeki ay bitiyor anlaşması. Dünya fiyatlarından %30 ucuz. ...Ukrayna'ya gaz veriyordu... ...ve büyük ihtimalle Rusya'nın yapacağı ilk iş... ...bunu dünya fiyatlarına çıkarmak olacaktır... ...bu Ukrayna açısından büyük bir bedel... ...çünkü He. Ukrayna gaz ve petrol... ...zengini bir ülke değil... ...çok büyük tüketici de değil ama... ...bağımlı... ...dolayısıyla Ukrayna'da bir... ...borç dediği de... ...bu borç... ...büyük ölçüde gaz alıyor... ...ve düşük fiyatla gaz alıyor... ...büyük ihtimalle bunu... ...tehdit olarak kullanacak... Yalnız bunu yaparken Ukrayna'nın doğu bölgeleriyle batı bölgeleri arasında nasıl ayrım yapacak? Doğu bölgelerine Ruslara ucuz gaz verip batı bölgelerine pahalı gaz mı verecek? Bu tür sorunları da var. O kadar da kolay değil. Yani Rus taraftarlığını da cezalandırmayı göze alacak mı? Bunları Tehdit ediliyor ama bunları hayata geçirmek o kadar kolay değil. Onu söylemek için söyl belirtiyorum. İkincisi gaz borusunu kapatmak demek. Ukrayna'nın gaz borusunu kapatmak demek. Rusya'nın gelirlerini de kapatmak demek. Unutmayalım yani bu gaz borusu bir tarafını kapattığınızda öbür tarafa gaz gelmiyor ama siz de satmıyorsunuz. Ve Rusya'nın yegane geliri. Gazprom Avrupa'ya gaz satmadığı zaman Gazprom'un yaşayacağı borsa çöküşünü tahmin edebilirsiniz. Tehdit bu tabii ki. Dolayısıyla şunu diyebiliriz. Kısa vadede zaten Azerbaycan gazı veyahut Kıbrıs gazı. Kıbrıs gazı şu anda sadece bir e, potansiyel. Evet, evet daha belli değil. E, şimdi anlaşma olsa, üretime geçilse, dağıtıma geçilse ben bu işlerden pek anlamam ama herhalde 6-7 seneden önce e, tüketiciye ulaşmaz o gaz evet. diyebiliyorum. Kısa vadede çözüm başka gaz kaynaklarını yönelmektir. Cezayir'den işte başka yerlerden gaz gelmesini sağlamaktır. Avrupa sırf Rusya gazına mahkum değil. Tabii ki onların çeşitli gaz kaynakları var. Ama bu dediğiniz olgu her zaman geçerli Yeni değil. Kıbrıs'taki çözümün ilerlemesindeki en önemli üç amil sayarsam birincisi bu gazın bulunması ikincisi Türkiye'nin e, ne e, Kıbrıs'ı ne başka bir şey göremi ne muhalefetiyle ne iktidarıyla kendisi dışında başka hiçbir şey göremeyecek bir kaosa girmiş olması Yunanistan'ın çok büyük bir e, iç çalkantı içinde iktisadi çalkantı içinde kendisi dışında başka hiçbir şey göremeyecek durumda olması bu da Kıbrıslı hem Türklerin hem de Rumların bir şansı aynı zamanda. Ne Türkiye ne Yunanistan işe karışmadığı için şimdi gayet sessiz biçimde kendi aralarına işe götürüyorlar. Evet. evet. Bu ikincisi. Üçüncüsü de e, tabii ki e, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın değil ama Avrupa Birliği'nin de bu gaz e, enerji güvenliği e, konusunda e, desteklemesi ama şu anda Avrupa Birliği aktif aracı konumunda değil. Şu anda Kıbrıs görüşmelerinin mimarı, yürütücüsü Amerika Birleşik Devletleri. Peki bunu dairelerde herhalde. Kıbrıs'taki alacağız. görüşmelerle ilgili. Yalnız Kıbrıs'taki görüşmelerle ilgili pek e, basına yansımayan bir tatsız gelişme oldu biliyorsunuz. Hükümet Kıbrıs istifadeti. Kıbrıs'ın Diko yani Papadopoulos'un Milliyetçi Partisi iktidardan ayrıldı. Aynen, Görüşmelerde evet. çok fazla taviz veriliyor diye. Endişem yok ya. ikinci bir kere bir anlam planı e, hezimeti e, Rumların milliyetçi kesiminin e, torpillemesi nedeniyle yaşanmasın. Evet. Peki çok teşekkürler Amir. İyi günler. Görüşmek görüşürüz. üzere. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Açık Gazete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 Günaydın Güven Bey, merhabalar. Ee, günaydın Ömer Bey, merhaba. Günaydın Güven Bey. Günaydın Cem. Evet, geçen hafta bir e, anons yapmıştık e, bu programa. E, Aysu Uygur ve İmker Öztop'la e, evrim üzerine konuşacağımız bir dizi programa başlayacağımızı ama... Olayların gelişmesi öyle bir şey oldu ki galiba biraz erteliyoruz öyle değil mi? Bir haftalığına en azından. Ee, evet yani bir başka büyük e, haber bombası patlamazsa e, gelecek hafta Aysu'yla ilk yeri konuk edelim e, diye düşündük. Kendilerinin de iznini aldık. E, bu hafta onları dinlemek isteyenler mutlaka vardı. Onlardan da özür dileriz. E, fakat bu son telefon konuşmalarının kayıtları çerçevesinde e, bu kayıtların algılanışı aslında e, bilişsel uyumsuzluk denilen bu cognitive dissonance e, denen kuramı, bizim de konuşmuş olduğumuz e, bir kuramı o kadar yakından alakadar eden e, döneler sergilemeye başladılar ki e, bu hafta e, bu bilişsel uyumsuzluk meselesine ve inkar psikolojisi, e, ne, geri dönmek biraz hale geldi. E, Aysu ile İlker bir terslik olmazsa gelecek hafta konumuz olacaklar. Evet, şimdi isterseniz bir hatırlatalım inkar psikolojisi ya da bilişsel e, uyumsuzluk dediğimiz şey daha önce de epey e, çeşitli bağlamlarda konuşma fırsatımız olmuştu. Nedir bu? E, evet bu sosyal psikolojide çok bilinen bir kuram. 1900 Ortalarında işte 50'lerde 60'larda En çok sözü geçmiş Leon Festinger isimli bir Uzun yıllar MIT'de de Boston bölgesinde Çalışmış olan bir Psikoloğun ortaya Attığı ve geliştirdiği bir kuram Leon Festinger Diyor ki Biliyorsunuz hep felsefe Literatüründe ve geleneğinde insan rasyonel hayvandır Falan diye geçer Bessinger, insan rasyonel hayvan değildir, rasyonalize eden hayvandır diyor. Yani aslında akıllı, mantıklı, akıl yürüten bir canlı olmasının önünde bahane bulan, bahane bularak rasyonalize eden, bahaneden de kasıt tabii doğru ya da gerçek olmasa da öyleymiş gibi gösteren bir durumu açıklamak için. Evet, belki, rasyonalize eden hayvan, evet, Rasyonalize etmenin de Ne demek olduğunu da bir açarsanız Lütfen dinleyiciler açısından Evet yani Bir durumu Gerçek sebepleriyle Açıklamak yerine Bizim işimize gelen Şekilde Görünen ama Gerçek olmayan Sebeplerle açıklamak Yani aslında gerçek anlamda açıklıyor olmamak e, bir şekilde fakat e, meşruymuş gibi göstermek e, rasyonize etmek böyle bir şey e, yani e, sigara e, ya müptelasınız diyelim çok sigara içiyorsunuz ama bir taraftan da sigara içmenin e, kansere ve kalp rahatsızlıklarına yol açtığına dair bir takım e, bilgiler önünüze geliyor yani e, ben evet peki e, kanser olma riskini göze alıyorum ve sigara içmeye devam ediyorum diyebilirsiniz. Bu gerçek bir e, açıklama olur. Ya da bir rasyonalizasyona gidebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki e, işte benim e, babam da 88 yaşına kadar sigara içti hiçbir şey olmadı. Bizim genlerimiz e, nikotine karşı dayanıklı dolayısıyla bana bir şey olmaz. E, bu doğru olmayan bir sebep ama öyleymiş gibi göstererek belki kendinizi rahatlatmış oluyorsunuz ve e, sigara içmenizi meşru göstermiş, rasyonalize etmiş oluyorsunuz. Rasyonalizasyon biraz böyle bir şey. E, Leon Festinger'da şey diyor, e, bu bilişsel uyumsuzluk e, kuramında insan e, doğal eğilimi itibariyle bilişsel uyumsuzluktan kaçak. E, bilinç. ...güsel uyumsuzluklardan kendini sakınmaya çalışan türlü bir canlıdır. Yani zihninin içinde aynı anda birbiriyle uyumsuzluk gösteren, birbiriyle yan yana rahatça duramayan birçok düşünce varsa... ...düşüncenin olması söz konusu ise bu düşüncelerden bir kısmını değiştirerek, inkar ederek, atarak, transforme ederek bir şekilde bir rasyonalizasyon yoluna giderek e, zihnin içindeki düşünceler kümesini uyumlu bir küme haline getirmek e, eğilimindedir diyor. Bu cognitive dissonance denen bilişsel uyumsuzluk e, denen kuramın temel e, savı bu. E, yani yine sigara örneğine dönecek olursak e, işte sigara içiyorsunuz bir taraftan sigarının kansera ya da kalp rahatsızlıklarına yol açabileceğini de böyle bir düşünceniz de var ee, ama e, sigara içmeyi de seviyorsunuz ve devam etmek istiyorsunuz bu düşünceler birbiriyle bir uyumsuzluk ve genel bir rahatsızlık duygusu uyandırıyorlar e, bundan kurtulmanın yolu ya e, işte sigara kansere yol açar düşüncesini inkar etmek yok aslında açmaz o, bu bir e, komplodur ...sigara şirketlerine karşı geliştirilmiş bir komplodur falan gibi bir şey der. Buna inanırsanız bu bilinçleri uyumsuzluktan biraz kendinizi kurtarmış olursunuz. Ee, ya da işte bizim genlerimizde e, nikotine karşı dayanıklılık var... ...bize bir şey olmaz filan diye uydurup başka bir şey e, ile engellerseniz. E, Leon Festinger'in de ana savı bu Koynitabüsünün e, teorisinde... İnsanların genel olarak bu tür eğilimlere sahip oldukları ve e, rahatsızlık duygusu yaratan düşünceler kümesi akıllarında, zihinlerinde oluştuğu zaman bir şekilde bunu uyumlu bir küme haline getirmek için bir takım rasyonalizasyon ya da inkar e, yöntemleri e, kullanılıyor oldukları. E, evet, bu tabii e, her geçen gün bana öyle geliyor belki de e, birçok olay ve olgu karşısında doğrulanıyormuş gibi geliyor bana bu e, bilişsel e, mekanizma yani bilimsel uyumsuzluk mekanizması inkar psikolojisi diye. Peki ben şeyi de sormak istiyorum bu e, diğer bize e, yani insan türüne yakın olan diğer canlılarda primatlarda da böyle bir şeye rastlanıyor mu? ...şempanzelerde, bonobolarda filan bilişsel uyumsuzluk var ama onlar, o zaman nasıl yaşayabiliyorlar doğada zaten? E, güzel bir soru bilmiyorum cevabını. Bu konuda yapılmış bir çalışmada benim bildiğim kadarıyla aslında hiç yok. E, böyle bir şey yapmak için tabii aslında e, o hayvanların akıllarından ne düşünceler geçtiğini formüle edebilmek lazım. İnsanlarda bu kolay çünkü dil e, kullanıyoruz ve e, birbirimize düşüncelerimizin içeriklerini, işte cümleler olarak söyleyebiliyoruz. E, hayvanlarda o tür bir e, e, düşüncelerin içeriklerini anlatacak e, artiküle bir e, dil sistemi e, olmadığı için e, o tür deneyler yapmak zor. Dolayısıyla... Bilmiyorum doğrusu diğer primatlarda var mı? Fakat biz insanlar da son derece etkin bir şekilde çalışan bir bilişsel uyumsuzluğu, rasyonalizasyon ve inkar ve bilişsel uyumluluğa çevirme mekanizmasının olduğu söylenebilir. Bu, yani bu programı biraz bugün yapalım diye düşündük. Çünkü bir saha çalışması yapmak için aslında Türkiye inanılmaz verimli bir yer haline geldi. Zengin Bunlarda. evet. Ee, yani zengin evet. Şöyle ben bir örnek e, vereyim. Bir taraftan e, çok gönülden bağlı olduğunuz böyle izinden yolundan gittiğiniz bir siyasi lider var. Yıllardır e, işte gidip belki mitinglerde e, tezahüratta bulunuyorsunuz. E, oyunuzu veriyorsunuz filan ve bu kişinin Dürüstlü, ahlaklı, namuslu, yalan söylemeyen, hak yemez bir insan olduğu konusunda son derece yerleşmiş düşünceleriniz var. Şimdi bunlara gölge düşürecek bir şey diyelim ortaya çıktı. Yani aslında bu insanın yalan da söyleyen, rüşvet alan, hak yiyen, hatta doğrudan hırsızlık yapan ve hatta eski bir referansla söyleyeyim. E, suçluların telaşı içinde olan, öyle bir davranış sergileyen bazı durumlarda biri olduğuna dair e, en azından kuvvetli kuşkular uyandıracak bir şeylerle karşı karşıya kaldınız. E, bu durumda e, nasıl bir, bunun psikolojisi nasıl olurdu? E, bu kognitif dissonans e, kuramı bağlamında aslında e, bakabileceğimiz e, çok güzel bir örnek şimdi tabi neden bahsettiğim belli yani bu son bir hafta içinde özellikle çıkmış olan telefon konuşmalarının kayıtları falann e, meselesi e, Ta vakti zamanında Wikileaks sızıntılarında e, Amerika Birleşik Devletleri'nin galiba Ankara e, büyükelcisiydi değil mi şeye e, Washington'a bir takım Kriptolu evet. mesajlar yollayıp Türkiye Başbakanının işte İsviçre bankalarında gizli hesapları olduğunu Düşündüklerini filan söylüyordu. Bu ortaya çıkmış ama tekrarbet e, görmeden üstü kapanmıştı. E, bu da tabii e, kanıtlanmış kesin bir şey değil. Ama ciddi bir e, aslında kuşku ya da şüphe uyandırabilecek bir şeydi. Ben o zaman öyle görmüştüm. Fakat pek bir ciddi şüphe kuşku uyandırmadan e, gelip geçmiş gibiydi. Şimdi tabii onu yeniden hatırlıyoruz. Çünkü... Çok daha e, kuvvetli şüphe ve kuşkular uyandırabilecek e, konuşmaları işte kendi kulaklarımızla duyuyoruz e, son bir haftadır. E, bu konuşmaların hukuki statüsü açısından aslında çok sakıncalı bir tarafı olduğunu siz de söylediniz. Bunu söylemeden de geçmemek lazım. Yani bir taraftan insanı utandıracak, yüzünü kızartacak bir içeriye sahipler öte taraftan müstehsen bir şey de var insanların özel hayatlarını e, girilerek e, işte bu tür şeylerin kaydedilmiş sonra da herkese paylaşılıyor olması filan e, benim burada konuşmak üstünden e, bahsetmek istediğim mesele bu kayıtların hukuki e, statüsü değil e, hukuki statülerinin aslında yani belki yani işkence altında alınan bilgiyle falan Eşler olduğunu düşünüyorum bir yandan. Ben daha ziyade... ...bu tür kayıtlara... E, ...maruz kalmış insanların... ...psikolojileri hakkında... ...biraz e, akıl yürütelim... ...demiştim. Hı hı. E, son e, 3-5 gündür... E, ...şöyle medyaya bir baktığımız zaman... ...aslında... E, ...bu kayıtların değişik... ...sonuçlara yol açtığını... ...görüyoruz. Yani mesela... E, ...Hidayet Tüksal... Şöyle yazmış, diyor ki bu ses kayıtlarını dinleyen herkes bu kayıtların gerçek olabileceği yönünde kuvvetli bir kanaate sahip olmaktan kendini alıkoyamaz. Ben de bu duygular içindeyim diyor. Bir şekilde diyelim başbakan hakkında bu az önce söylediğim türde namuslu yalan söylemez, hak yemez, rüşvet yemez insan gibi bir fikri vardıysa bunu değiştiriyor gibi bir hali var. Fakat e, çoğunluk bunun tam tersi bir e, durum sergiliyor. E, Emine Şenlikoğlu diye bir e, yazar hanımefendi mesela demiş ki e, bugün biri sordu kaset doğru olsa ne derdin? Dedim ki dindarlar zekatını yoksullara ulaştırmak için başbakana vermiş olabilirler. E, Twitter'dan böyle yazmış. Evet. Önceki gün Fehmi Koru bir yazı yazmış. O da diyor ki kayıt altına alınmış seslerin, e, onların seslerine benzettiğim halde inanmıyorum. Yarın o seslerin montaj olmadan dergi raporda da çıksa yine inanmakta zorlanırım. E, bir tane de ben bir pankat gördüm, birisi sürü üst geçitten e, sallandıymış, yaptırmış pankatla. Siz de görmüşsünüzdür. E, annem, babam hatta ben bile yolsuzluk yapabiliriz ama başka ve oğlu e, hayatta yolsuzluk yapmaz diye yazıp bu e, kuvvetli inancını bu şekilde ifade etmiş e, fakat belki en bunun e, zirve noktasını e, millet meclisinde anayasa komisyonu başkanı da olan üstelik hem de profesör, Burhan, Burhan Kuzudan e, duydum o da bu uydurma kaset ve ses kayıtlarını doğru olsa bile inanan yok diye yazmış e, bu, şimdi bu tabii çok ilginç yani evet. doğru olsa bile inanan yok aslında şey demek bir taraftan doğru olabilir gerçekten ama bu şuna nefesinizi tüketmeyin kimse inanmıyor. Peki bu işte nasıl bir psikolojidir? Benim en çok merak ettiğim bu yani doğru olduğu halde inanmamanın psikolojisi. Bu belki bu bilişsel uyumsuzluk kuramının söylediği gibi uyumsuzluk gösteren düşünceleri dönüştürerek birbirleriyle uyumlu hale getirmenin belki en zirve noktası, en uç noktası diye düşünebilir. Ve bunu da bir inkar mekanizması sonuç olarak sağlıyor. Psikolojide inkar konusu daha da eskilere giden, yani Festinger'in çalışmalarından eskilere giden, Freud'un mesela üstünde uzunca bahsetmiş olduğu filan bir konu. İnkarla bilmemek farklı şeyler. Önce aslında bir, bunu ayırmak gerekebilir. Bilmemekte çok masum bir şey var. Ve bir inkar mekanizması söz konusu değil, devreye girmesi gerekmiyor bilmiyorsak gerçekten işte o, o bunun cahilliğiyle ya da farkındasızlığıyla hareket edebiliriz. İnkarda mutlaka bir tür bilgi olması gerekiyor. Bu illa açık seçik bir bilgi olmak zorunda değil. Bir his olarak içimizde var olan bir şey de olabilir. Örtük bir bilgi de olabilir ama inkar olması için bizi rahatsız eden bir şeyi bir tür rasyonalizasyonla e, meşgul göstermeye çalışma çabasının olması lazım. E, Freud'cu literatürde görüyoruz ki inkarın e, aslında pek çok çeşidi var. Mesela minimizasyon e, bir inkar çeşidi işte canım peki belki olmuştur ama o kadar da büyütülecek bir şey değil derseniz e, küçülterek e, önemsizleştirerek belki rasyonalize etmiş olursunuz. E, distorsiyon e, bir başka örnek bilişsel çarpıtma ya da yamultma diyelim yani işte mecbur kalmışlardır mutlaka bir sebebi vardır ben şimdi pek anlamasam da e, filan e, böyle rasyonalize etmek mümkün fakat bana öyle geliyor ki şu e, içinde bulunduğumuz durumda yani e, özellikle bakanın şahsında e, inkarın bu e, azı ya da yarısı ya da bir gri alanda var olabilecek bir e, hali yok. E, onu sevenler ve kendilerini gönülden bağlı e, başbakana hissedenler için e, bu konuşma kayıtları o kadar çarpıcı ki ve e, o kadar felaket e, şeyler söylüyor ki ya sonucuza kadar inkar etmek zorundalar e, ya da e, işte tamamen e, başbakana ve e, işte ülkenin siyasetine e, dair kurdukları tasavvur tamamıyla e, çökmek durumunda. E, bana öyle gözüküyor. Şimdi inkar o kadar kuvvetli aslında bir mekanizma ki e, bu ses kayıtlarına ilaveten bir takım belki görüntü kayıtları çıkabileceği söyleniyor. Ama bunlar çıksa da insan inkar edebilir. E, hatta görülde görse bile inkar edebilir. E, şu belki sorulabilir. Ne olsa acaba bu inkar duygusu belki kırılabilir. Yani imkanı yok. Hayatta yapmış olamaz. Ben hatta annem hatta babam böyle yolsuzluklara karşıabiliriz. Ama başbakanın yaptığına yapacağına e, inanmıyorum. Böyle bir metafizik zorunlulukla neredeyse inanmıyorum şeklinde düşünen birinin. Bu inkar duygusu nasıl kırılabilir? E, gözümle görse bile kırılmayabilir dedik. Bana şöyle geliyor. Belki mesela başbakan çıkıp itiraf etse kırılabilir. E, evet e, yaptım, suçluyum, e, üzgünüm, özür diliyorum. işte e, filan dese e, belki o zaman ve belki tek e, bu inkar mekanizmasının kırılmasına yol açacak şey bu olabilirmiş gibi gözüküyor bana. E, ve biraz şey diye de düşünüyorum. Belki tam da bu yüzden siz e, Başbakanın taraftarları böyle dik dur eğilme filan diye posterler sağa sola asıyorlar. Ee, dik durup eğilmemek yani bir yudumcuk bile eğilmemek aslında çok önemli. Ee, i̇nkarın ya da inkara yol açan e, inancın kuvvetinin sürdürülebilmesi açısından orada en küçük bir delik olmaması açısından e, hayati öneme sahip bana öyle gözüküyor. Evet yani e, benim aklıma da hep e, bu şeylerde şimdi adını hatırlayamadığım bir filmi geliyor e, Federico Fellini'nin e, bir e, şey sahnesinde yani adam e, karısını aldatıyor kendi evinde e, kendi yatak odasında bir başka hanımla e, o sırada da e, beklenmedik bir şekilde karısı geliyor işte e, seyahatten ve yatak odasında görüyor, basıyor ikisini. Fakat adam ve ağlam, işte bir sinir krizine kapılıyor haklı olarak kadın. Bir köşede ağlarken büyük bir soğukkanlıkla kocası da önce kadını kapıdan çıkarıyor giyinip. Ondan sonra da karısının yanına gidip teselli ediyor. Ama kadın sen bana bunu nasıl yaparsın deyince de neyin diyor. Neyi nasıl yaparsın diyor ve kadını ikna ediyor ki böyle bir şey olmadı diye ve bu da ge geçerli oluyor. Yani ikna ediyor. Ben bunu çok gerçek üstücü bulmuştum ilk ağızda felliniyen bir tavırla ama şimdi düşünüyorum. Evet. Çok ciddi bir insan e, psikolojisi okuması varmış zaten fellini beğendiğim bir. Evet de Deis Deispiri. Spiriti. Evet. <gülüyor> ruhların Julietta'sı evet. filminde evet. yani insan e, psikolojisinin içinde inkar mekanizmasının bize sağladığı sayeden böyle inanılmaz bir e, alan var e, gözde gördüğünü bile inkar etmesine insanın e, yol açabilecek e, şimdi e, öte yandan şunu da söylemek lazım inkarla bilmemek aynı şey değil dedik yani inkarda her zaman e, bir örtük bilgi ya da şüphe ya da bir farkındalık e, oluyor ve inkarın e, çalışması için e, bir mekanizmanın çalışması ve bir çaba sarf edilmesi bir taraftan gerekiyor. Bu da tabii inkarı bilmemeye göre daha riskli bir e, hale sokuyor. Yani inkar eden insan bir noktada pes edip, e, İnkardan vazgeçebilir ve evet aslında doğruymuş diyebilir. Bu e, tabii afektif olarak, duygusal olarak belki bir yıkım ve çöküş gerektiren, e, getiren bir durum. Dolayısıyla bu bilişsel uyumsuzluk e, kuramı da insanın buna e, özellikle e, direndiğini, e, bundan kaçınmak için e, işte inkar ve rasyonalizasyon yoluna gittiğini falan söylüyor. E, şimdi... Yani her ne kadar inkar da etsek, bu şöyle de söylenebilir, belki içimizdeki bir küçük ses, inkar ettiğimiz şeyin doğru olabileceği e, ihtimalini e, bize söylüyor. Çok ilginç bir şekilde bu Demin bahsettim Fehmi Kurum'un yazısı, işte ben montaj e, olmadığına dair rapor çıksa bile inanmam filan diyor ama o yazının sonunda. ...böyle bir cümle kurmuş. Diyor ki... ...Tayip Erdoğan gibi biri... ...harama el uzatmaz. Ama diyelim şeytana uydu. E, şimdi bu aslında... ...zurna'nın zırt dediği yer, Denilen türdedir yer. Çünkü işte bu... ...içerideki küçük sesin bir şekilde... ...belki bilinç dışı olarak... E, ...ifade hali. Yani olmaz. Hayatta olmaz. Montaj... ...olmadığına dair rapor olsa bile ben buna... ...inanmam dedikten sonra bir insan... Ama diyelim şeytana uydu diye aslında olabileceğini tabii olursa kendi içinden kaynaklanan değil başbakanın dışsal bir kötü yaratıktan işte şeytanın e, aklına girmesine falan e, öyle de belki bir parça bir minimizasyon burada söz konusu ama e, doğru olabileceğine dair bütün bunların bu bir itiraf aslında bu cümleyi böyle kurmak. Evet e, kuzuyla koru aynı noktada aslında bir e, Freudian slip dedikleri yani e, bir, evet Burhan Kuzu'nun da yani doğru olsa bile kimse inanmaz derken söylediği şey e, doğru olma ihtimalini aslında e, itiraf etmek gibi bir şey bir anlamda. Şimdi ben şunu düşünüyorum yani böyle bir e, doğru olma e, ihtimali bu insanların aklından geçiyorsa ki işte buna işte, AKP'nin içindeki herkesi de dahil edebiliriz. Eminim orada hiçbir yolsuzluğa bulaşmamış ve hiçbir yolsuzluğu e, mazur göz görmeyecek, e, gösterilmesine e, göz yumamayacak insanlar olsa gerek. E, Cumhurbaşkanı var değil mi bu ülkede? Elinde devlet denetleme kurulu diye mesela bu kayıtların montaj mı olup olmadığını çok hızlı ve çok kolay bir şekilde Birkaç gün içinde e, Neredeyse bir teknolojik kesinlikle Ortaya çıkartabilecek bir kurum var e, Bu insanların Psikolojilerinde içlerinde neler oluyor İçlerinin ruhlarının Dinamiği şu aralar e, Acaba e, Ne durumda ben doğrusu Bunu merak ediyorum çünkü inanılmaz Bir sessizlik var AKP Çevresinde de Cumhurbaşkanında da hiç çıkmıyor e, Yani ortadaki kayıtların gerçek olup olmadığına dair bir burada iddiada bulunuyor değilim ama en azından bu insanlar başbakandan bunun montaj mı olup olmadığının bir an önce ortaya çıkmasını talep ediyor olabilirler ya da cumhurbaşkanında olduğu gibi kendi ellerindeki kurumları kullanarak bunu ortaya çıkarttırabilirler bu tür güçleri var sanki buna hiç olmamış gibi işte Montajdır ve dublaj diyerek üstünün evet. hangisi olduğu da belli değil. Ee, bir şekilde üstünü örtelim, yolumuza devam edelim e, durumu hakim. Peki ama bu inkarın, e, inkarla birlikte gelen insanın içindeki küçük ses, yani belki kulağınıza fısıldayan, doğru olabilir, hırsız var, dikkat, acaba mı, filan diyen ses, e, se karşı e, sonsuza kadar e, sessiz mi kalacak? var. Evet. En çok da şimdi bunu merak ediyorum ve belki bir psikolojik ucu açık bir e, bilimsel soru olarak e, işte bunu hep birlikte e, takip edeceğiz. Geleceğiz evet. Çok heyecanlı aslında. E, peki çok teşekkürler. Süreyi de bitirdik. E, ben teşekkür ederim. Yeniden hatırlatayım gelecek hafta bir e, beklenmedik başka bir olay olmamışsa. İlker Öztop ve Aysu Uygur e, bilim kazanının e, iki e, yaratıcısı e, konumuz olacaklar ve evrim konusunda konuşacağız onlardan. Evet, hoşça kalın. Görüşmek üzere. kalın Açık Bilinç Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet bu şekilde de tamamlıyoruz. Açık Gazete programını bitirirken bir de şarkı çalalım. Miryam Makeba doğmuş 4 Mart 1932'de. 2008'de hayata veda etmişti. Güney Afrikalı şarkıcı ve sivil haklar. Aktivisti, büyük bir savunucusu, ömür boyu da savundu ezilenlerin, yoksulların, siyahların, altta kalanların haklarını. Ona bir günaydın diyelim ve onun çok ünlü şarkılarından biri The Click Song diye biliniyor. Aslında nasıl çıkarıyorsun o sesi diye soruyorlarmış, gırtlaktan çıkan sesi. Bunun, bu sesi çıkartmıyorum ki... ...bu benim dilim diyor. Bize bu harf böyle söylenir diyor zaten. Ama çok... ...hoş bir sada veriyor. Şimdi o şarkıyı çalalım... ...ve bu şekilde... ...bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. In my native village in Johannesburg... ...there is a song that we always sing... ...when a young girl gets married. It's called... ...the click song by the English because they cannot say onothwane igqirhalendlela <laughs> İzlediğiniz